Oh yeah. kaste Merhaba kainat. Bugün 23 Eylül Perşembe, yıl 2010, ay 9, gün 266, Hızır 141. 1431 Hicri Şevval 15, 1426 Rumi Eylül 10. 1389 Hicri Şemsi Yılbaşı. Güneşin terazi burcuna girmesi sonbaharın başlangıcı. Fırtına. Günün sözü. Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. Latin atasözü. Günün malumatı sonbahar faslı ve güneş terazi burcunda Bugün 23 Eylül güneş terazi burcuna girmiş ve sonbahar faslı başlamıştır Güneşin bugün girdiği yıldız kümesi iki kefeli el terazisine benzer Sonbahar mevsimi 89 gün 18 saat 16 dakikadır Eylül'ün 23'ünde başlar Aralık ayının 20'sinde sona erer Terazi burcunda doğanlar 23 Eylül 22 Ekim Terazi burçların 7. işarettir Bu simetri, denge ve güzellik burcudur Terazi burcunda doğanlar genellikle toplumsal, neşeli, yetenekli ve sanatçı kişilerdir İlişkileri olduğu kişilerin hayatında kargaşalık ve anlaşmazlık yaratmamak için Daha çok küçük ve önemsiz sorunlarla ilgilenirler Terazi bir kere ayarlandı mı? Dikkatli olmanız gerekir Başarılı olacağı meslekler Ressam Heykeltraş, müzisyen, mimar, hukukçu. Devamı yarın. Yemek listesi gün 266. Sulu köfte, makarna, salata ve sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın dördüncü Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Ray, Raymond Charles Robinson'a da bir günaydın diyelim. 1930'da bugün doğmuştu yani 80 yaşında olacaktı. Eğer 2004'te hayata veda etmemiş olsaydı Ray Charles diye biliniyor tabii sahne ismiyle. Amerikalı piyanist, besteci, şarkıcı ve rhythm ve blues dünyasının sadasını biçimlendirmek biçimlendiren adam olarak da birçok kritik tarafından nitelendirilen birisi, yani hem country hem pop müzik dallarına yepyeni bir nefes üflediği söylenen önemli bir şey bir adam, adam Frank Sinatra da onu bu işte iş dünyasında yani müzik iş dünyasındaki tek gerçek dahi diye nitelemiş Rolling Stone dergisi de Ray Charles'i gelmiş geçmiş en büyük 100 müzisyen yani şarkıcı besteci vesaire hepsi bir arada 100 popüler müzisyen listesinde 10 numaraya yerleştirmiş kendisini. Rechaz'ın doğum gününde Tell the Truth adlı, Gerçeği Söyle adlı parçayla onu anmaya başladık. Tam 80 yaşında olacaktı bugün. Evet haberlere de bakalım. Bir kötü, çok kötü bir haberle başlayalım ama Ekinoks'u önce söyleyelim. Tabii. Evet bugünün önemli bir e, anlamı da var. Tabii önemli dediğim her sene oluyor aslında ama işte bu sene de o zaman geldiği için önemli. Ekinoks ya da güntün eşitliği bugün. Yani güneş ışınları ekvatora dik vuruyor. E, aydınlanma çemberinin kutuplardan geç, geçtiği ve e, ekvatora dik güneş ışıklarının geldiği gün. E, gündüz ve gece bugün eşit. Yılda da iki kez oluyor biliyorsunuz. Biri 21 Mart'ta olmuştu. Şimdi ise sonbaharla birlikte 23 Eylül'de tekrardan gün ve gece eşit olmuş oluyor bugün. Evet ve böylece sonbahar faslı da başlamış oluyor. Tam evet. 89 gün 18 saat 16 dakika sonra kışa girmiş, kışa olacağız. girmiş olacağız. Aralık ayının 20'sinde sona eriyormuş sonbahar mevsimi. Evet önemli. Şimdi günün en tatsız haberiyle başlamak zorundayım. Yani bayramlık ağız gibi bir şey oldu ama New York Times'daki bir habere göre... Bir rekor kırılmış bu yıl. Zaten rekor kırıldığını biliyorduk da hava sıcaklıklarının dünya küresel ısınmanın rekor yılı olduğunu biliyorduk. Ama New York Times'da e, bilim dünyasından bir rapora yer verilmiş ve mercan kayalıkları mı diyoruz onlara mercanların e, dünya çapında ağarma yani renklerinin aklaşması hayatın e, da onların hayatında çok önemli bir yer tutuyor ya yani hayatlarını korumak için ağrıyorlar bu da tarihte ikinci defa e, görülüyormuş gözde görülür bir ağırma e, yer aslanıyor yani dünyanın sığ sularındaki mercan kayalıkları'nın %16'sı dünyanın en sıcak yılı, kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olan 1998'de görülmüştü. Şimdi de aynı şey yeni bir round başladığını gösteren bir şeymiş. O zaman çok geniş çapta dünyanın dört bir tarafında denizlerde, sığ ve belki de derin sularda mercanlarda yeni bir ölümler. O mercanlarda tabi tam bir simbiyoz simbiyoz şeyi hı hı. yani birlikte yaşama birbirlerinden hayat dayanışarak yaşayan canlıların binlerce yüz binlerce canlının türünün yaşadığı yerler hepsi birden ekosistem olarak yani tehlikeye düşüp balıkların deniz ürünlerinin de deniz ürünü de dememek lazım deniz canlılarının da pek çok milyonlarca insana da beslenme kaynağı olan deniz canlılarının da tehlikeye düşeceği anlamına geliyormuş. Bu haberi verdiğimiz için üzgünüz ama böyle. Özür dilemiyoruz. Üzgünüz sadece. Evet. Ve ölümcül haberlerle devam edebiliriz. Önemli bir karar şeyden çıkmış Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan İsrail'i bu 31 Mayıs'ta gerçekleşen Gazze'ye özgürlük filonun baskını ve 9 kişinin ölmesiyle beraber İsrail'i uluslararası yasaları ihlal etmekle suçluyor İsrail'in e, Türk gemisi Mavi Marmara'ya saldırısını vahşet olarak nitelemiş 3 üyeli komisyon ve Gazze'nin abluk altında tutulmasının da illegal yani uluslararası hukuka aykırı yasa dışı olduğunu bildirmiş 56 sayfalık rapor kamuoyuna açıklanmış. İsrail askerlerinin bu baskın sırasında aralarında işkence ve cinayetin de bulunduğu çeşitli suçlarla suçlan... suçlanmadı. Suçlar e, tespit ediliyor o kadar. Yani evet. suç ve ceza diye böyle bir ikili yok. Evet. Yani çünkü artık bu Birleşmiş Milletler'in raporu bana da o çok garip geldi. Hani içeriğinden bağımsız olarak eğer böyle tespitler yapılıyorsa bu tespitlerin... E peki sonrası nerede? Sonrası falan diye bir şey yok. Yani ne güvenlik ile ilgili bağıntı var ne de e, Uluslararası Adalet Divanı ya da buna benzer herhangi bir mekanizmanın devreye girmesiyle ilgili. Ama bu komisyonun kabahati değil şüphesiz. Tabii ki komisyon dedi. kendisine Tabii ki. bu durum aykırı mıdır? Uluslararası hukuka burada işkence, cinayet ve baskın Hı -hı. bir takım şeyler işlenmiş midir işlenmemiş midir bunu göster diyorlar. Yok evet hani e, sonuç olarak raporu yazanlardan herhalde gidip ayrıca e, iddianame hazırlamalarını falan bekleyecek değiliz. Ama Birleşmiş Milletler dediğimiz şey tekil bir yapı olarak görecek olursak. Evet. E, yani bir yanıyla söylediğini öteki yanıyla eğleyemeyen garip bir hal çıkıyor ortaya. Evet Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Jeffrey Palmer başkan bir başka Birleşmiş Milletler heyetiyle de yani e, İsrail'i kınayan bir karar kabul etmişti 47 üyeli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bu 31 Mayıs'taki e, Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlenen baskından sonra İsrail reddetmişti heyetle iş birliğini. Bunun yerine Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Jeffrey Palmer'ın başkanlık ettiği bir başka Birleşmiş Milletler heyetiyle çalışmayı kabul etmişti. Kolombiya'nın eski devlet başkanı Alvaro Uribe'nin de bulunduğu heyet henüz raporunu açıklamamış durumda. Evet yani Gazze yardım götüren filodan Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında 9 Türk'ün hayatını kaybetmiş olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti birisi de ayrıca çift pasaportluydu. Ölenlerden 19 yaşında bir delikanlı da. Da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıydı orada doğmuş olduğu için. İsrail bu kararı beğenmemiş. Taraflı, siyasi ve aşırı demiş. Şimdi ya aslında bunların hepsi olabilir bir rapor. Çünkü hakikaten taraflı. Yani rapor iki e, taraf üzerine yazıldığına göre bir tarafı tutuyor olabilir. Siyasi içeriği olabilir. Ve e, bazı aşırılıklar içerebilir. Ama bunları söylediğimiz anda hani e, net olarak da nerelerinden bahsediyor olduğumuzu, neyi böyle gördüğümüzde tanımlamak gerekmez mi? Yoksa hani uçarı garip e, ve renkli diye de tanımlanabilirdi mesela rapor. Yani bu biraz magazinel e, bir hava alıyor bundan sonraki. zaten herhalde bir miktarda anlamsızlaştırmaya yönelik bir hareket olduğunu düşünmek lazım. Evet zaten Birleşmiş Milletler'in etkisi tartışılıyor diye de bir haber var Voice of America'da. Bu tartışma biteli çok oldu onlar başlamış evet. herhalde. Yani örgütün başarısızlıkları da var demiş. Orta Doğu dörtlü süfiyat. <gülüyor> başarısızlıkları da var yani. Evet. Ha, anladım. Yani çünkü genel anlamıyla şu anda örgütün işleyemediğine dair. Özellikle 2001 sonrası süreçte tamamıyla neredeyse aslında Iskarta'ya çıkartıldığına dair bazı iddialar da var. Bu iddiaları destekleyebilecek pek çok da bulgudan bahsetmek mümkün. Yani Afganistan'da, Irak'ta olanlarla ilgili... ...bir toparlanıp karar alabilmeyi, başaramamayı bir kenara bırakalım... ...işte İsrail'in durumu iyi bir örnek yani... ...çünkü uluslararası hukukun verdiği kararlar var... ...İsrail mahkemelerinin verdiği kararlar var... ...uluslararası ve ulusal Filistin'le yaptıkları anlaşmalar var... ...bunların hepsinin ihlali söz konusu ama... ...hayat devam ediyor... Evet aynen öyle... ...hayat hem de ne biçim devam ediyor... ...ölerek de devam ediyor... Evet. İsrail polisiyle Filistinler arasında Doğu Kudüs'te çatışma var diye bir haber var mesela elimde. Yani İsrail güvenlik görevlisi tarafından öldürülen bir Filistin'in cenazesinin ardından çatışma olmuş Doğu Kudüs'te. Ee, daha birkaç hafta önce bununla bağlantılı mı bilmiyorum. Geçen haftanın bir haberi vardı okuyamamıştık. İsrail e, yanlışlıkla geçmişti. ...iki Filistinli öldürdüğünü açıklamıştı. Böyle gerginlikler, böyle hatalar olabiliyor. İsrail polisi kısa bir süre içinde... ...El-Aksa Camii'nin bulunduğu... ...ve Yahudiler tarafından da kutsal sayılan... ...tarihi siteye de girmiş. Yani Göz yaşartıcı bomba, basınçlı su... ...ve lastik mermi kullanılmış... Evet yani bu Doğu Kudüs'ün Arap Silvan mahallesinde daha önce bir İsrail güvenlik görevlisi taş atan araca durduran ve taş atan Filistinleri ateş açınca 32 yaşında bir Filistinli ölüp iki Filistinli de yaralanmıştı oluyor böyle şeyler. Dünyada aslında epey ciddi kanlı olaylar var onları da kısaca çok kısa dönemde bu güntün eşitliğine uygun şekilde verelim. İran'da korkunç bir kanlı patlama var. Mahabat kentinde askeri geçit töreninde patlama olmuş ve olayda en az 12 ölü var. En az da 70 yaralı var. Yüksek rütbeli iki subayın eşleri de bulunuyormuş. Çocuklar da var ölenlerin arasında. Ira Irak-İran savaşının başlangıcının 30. yıl dönümü nedeniyle bir tören resmi geçit düzenleniyormuş törenin yapıldığı güzergahta bir ağaca gizlendi sanılıyormuş. Bu da böyle. Başka ölüm haberleri istiyor musun? Pakistan'da insansız hava araçlarının dün vermiştik ama sayı yükselmiş. Güney Veziristan'da 28'e çıkmış. En az 3 tane, 3 ayrı saldırıda. İran'da işte söyledik ölenleri. Bunlar aslında enteresan bir haberde şeyden verilebilir. Gazetecilerle ilgili de NATO'da iki El Cezire'ye bağlı gazeteci Afganistan'da tutuklamış. NATO artık gazeteci tutuklamalarıyla da meşgul oluyor. Bu da hoş bir haber herhalde. NATO mu tutuklamış? NATO tutuklamış. Gazeteci tutuklamış. Evet. Ne sebeple? Ee, Teröristtir Evet. Heh, tamam. Evini basmışlar Muhammed Nadir'in. Ve Nadir'in kızı da El Ceziri diye şöyle anlatmış. Işte gecenin ortasında ateş etme silah sesleri duyduk ve donduk kaldık. Bağırmaya başladık ve babamı çağırdık ve ne olduğunu, ne olup bittiğini görmeye gittiğimizde bir güzel dövdüler ve ondan sonra da alıp götürdüler. Bir başka El Cezire'ye bağlı muhabir Rahmatullah Naikzat da Afganistan'ın Gazne vilayetinde benzer şartlar altında tutuklanmış. NATO ile El Cezire arasında bir savaş başlaması ihtimali olabilir mi sence? Yani aslında eğer bunu konum üzerinden ve ideoloji üzerinden yürüteceksek o savaş başlığı da epey olmuş da olabilir. Çünkü ya, Irak savaşının daha başında. Evet. Yani tepelerine füze adırılan bir televizyon kanalından bahsettiğimiz ki. bir kişiyi öldürdüğü evet. sniper ateşiyle öldürdüler. Evet. Ateş edip El Daha sonra da tutuklamalar muha. oldu yaralamalar oldu vesaire ama hani çok net doğrudan hedef alınarak vurulan falan bir yerden bahsediyoruz. O yüzden e, yani tek taraflı olsa da çünkü güçlerin eşitliği gibi bir denge yok ortada. Tek taraflı bir savaştan bahsediyor. Evet. Mümkün. el Jazeera'in silahı da yok yani işte silah e, elindeki kamerası. medya gücü kamerası e, onlarda zaten bunu bulmaya çalışıyor. Mikrofonu evet. Evet acayip bir şey. Peki bir de e, Pakistan'da bir haber de verelim. Şey bitti. Bin yıl hedefleri üzerine yapılan toplantı ne sonuç alındığını daha sonra öğreneceğiz inşallah. Bir şey fazla bir sonuç elde edilmiş olabileceğini tahmin etmiyorum fakat Pakistan Dışişleri Bakanı bir konuşma yapmış. Mahmut Kureishi ve demiş ki benim bizim de bir zamanlar kullandığımız bir terimi o da tekrarlamış. Öncelik bizde ama bununla övünmüyoruz. Muh Tufan'ı gibi yani. kitab Mukaddes'ten alınmış sahneler gibiydi diye yazmıştık. Aynı onu söylemiş Şah Mahmut Kureyşi. Yani tarihimizin en korkunç muson selleriyle karşı karşıyayız ve bu kitabın mukaddes boyutlarında demiş. Tevradi boyutlarda. Ülkenin beşte biri sular altında kaldı. Beşte biri. Bu İtalya'dan ya da İngiltere'den, Britanya'dan daha büyük bir şey diyor. Büyük Britanya'dan bir bölüm ve ama yani ayakta kalmayacağız. Yola devam edeceğiz ve daha da zenginleşeceğiz buna rağmen demiş. Durum bu. Pakistan'da yalnız seller eğitime acayip bir sekte vurmuş. Onu da söylemeliyiz. Pakistan'daki sel felaketi 10 bin okul. Okulu tahrip etmiş bina olarak. 100 binlerce çocuk eğitimde zarar görüyorlar. Ve Birleşmiş Milletler 2 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuş UNESCO iki 2,5 milyon öğrenci toplamda etkilediğini söylemiş UNESCO. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Türkiye'de de halen beş milyon dört bin kişi okur yazar değilmiş bunu biliyor muydu? Yani dünyada da epey 5 milyondan fazla nüfusu olan epey orta boy, küçük boy ülke var yani. Var. Ve bunlardan 4 milyon 5 milyona yakını kadın üstelik. Öyle mi? Evet. Güzel. Ağır bir durum var yani. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam'ın raporu var elimizde. Onunla yapılmış bir uzmanlarından Gökçe Uysal Kolaşin'le konuşma, konuşma da var. Boy Sob Amerika'dan aldık ama Belki onu bugün Hasan Ersel ile konuşma yaptığımız sırada kullanabiliriz çünkü Hasan Ersel de Türkiye'nin e, ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan orta e, üçüncü küme de olduğuna dair bir raporu, yani bir değil birden fazla rapor var aslında. Onlar üzerinde konuşacağız. Belki o vesileyle buna da tekrar dönme fırsatımız olur. Evet oradan Türkiye'deki durumlara geçebiliriz herhalde. Yani, dünün herhalde en çok tartışılan şey diye düşünüyorum neydi? E, galiba bu tophane baskınları. Evet. En çok konuşulan şey buydu. E, galeriler niye basıldı ve... E, Amacı ne olabilir gibi böyle saçma sapan bir duruma girmiş durumda nedense medya aslında nedense değil haber olmadığında bir şeyleri çekip uzatmak zorunda kalıyoruz hayat böyle ee, herhalde bununla alakalı şimdi görebildiğim kadarıyla çeşitli kanatlar var ee, kanat bir e, şeriat geliyor olduğu için sokaklarda içki içilmesiyle ilgili ciddi bir saldırı ve baskı var ee, kanat iki e, AKP iktidarı sebebiyle e, bu tip durumlar ortaya çıkabiliyor kanat üç e, şehrin muhtenalaşmasına karşı bir tepki oluşmaya başladı e, muhtenaştırılan e, kişilerde. E, onlar da böyle tepki verdiler. Kanat 4 Bu sınıfsal bir gerginlik e, aslında orta üst sınıflarla e, alt sınıfların yan yana gelmesinde doğacak olan kültür şoku durumu falan gibi bir şeyler. Benim görebildiğim böyle dört tane kanat oluşmuşunda bir 5. kanat var. E, o hani derin işler arayan az gördüm henüz. Daha çok bloklarda falan oluyor. Ama aslında mesela organize işler demiş Hürriyet. Hı hı. Bugünkü İstanbul Tophane'deki Boğazkesen Caddesi ve Kadirler Yokuşu'ndaki 5 galerinin ortak sergi açılışına yapılan saldırıya karışan 7 kişi yakalandı. Gözaltına alındılar ama savcılıktaki ifadelerinden sonra da serbest bırakıldılar diyor. Şimdi yani bu Hürriyet bunu organize işler diye Hürriyet gazetesi vermiş. Şimdi çeşitli kanatlar var evet değerlendirmek. Önce istersen bir tophanedeki saldırının mağdurlarından bazı kimselerin seslerine bir kulak vererek başlayalım. Sonra biraz daha derinleştirmeye çalışalım bu haberi. Bir takım insanlar sopalarla üstümüze yürümeye başladılar ve niye burada sokakta duruyorsunuz, niye elinizde içkiler var deyip bizi iterek galerinin içerisine tıkmaya çalıştılar. Üzerimize doğru geliyorlardı ve her köşede saldırıyorlardı. Yani direkt üzerimize biber gazları ve e, demirlerle saldırıldı. Bu kadar basit. Ben canımı zor kurtardım mesela. Bir grup sokabildikleri kadar insanı içeriye soktular. Ve biber gazı sıktılar içeriye. İnsanlar birbirlerine uzak olabilirler, mesafeli olabilirler ama coplarla, sopalarla, biber gazlarıyla ve küfürlerle ve yanında da allah Ekber tekbirleriyle insanlar birbirlerinin üzerine gelemezler. Evet, tophanedeki saldırının tanığı olan hatta bizzat mağduru olan hı hı. bazı insanlarla da yapılmış mülakatlardan küçük bir kolaj dinlettik size. Evet kültür başkentinde orman kanunu diye vermiş mesela Radikal Gazetesi İstanbul, Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da sanat galerine, galerine saldırının büyük kaygı yarattığını söylüyor. Hızla değişen mahalleden bahsediliyor. Ee, dar sokakları cumbalı evleriyle eski resimlerdeki İstanbul'u andırıyor demiş. Çoğunluğu Siirt, Bitlis ve Erzincanlı bir yandan muhafazakar yapısını korumaya uğraşıyor. Bir yandan hızla değişiyor demiş. Bir sosyolojik şey linç edileceklerdi. Diyor. Toplu sergi açılışı yapılan dört e, galeriye yönelik saldırı. E, fakat e, mağdurlar mesela polisin geç geldiğini söylüyorlar. Kültür bakanı Günayın dün gün boyu konuşmaması var. Vali Mutlun'un açıklamasını nasıl buldun? E, vali Mutlu'nun açıklamasını gayet devletli buldum aslında. E, devletimiz her bu tip olayda aslında hiçbir şey olmadığına dair bizi ikna etmeye çalışıyor ya. Ya yani En son hatta bunu dört yol olaylarında falan da yaşamıştık. Efendim oluyor böyle şeyler bir dedikodu yayılmış insanlar bir heyecan falan filan diye Ona benzer bir durum. E, valiye soracak olursak ki herhalde resmi tarihe böyle geçecek. 300 sene sonra mesela birileri tarihte okutacak olsa tophane baskınını... E, Yolda yayaların geçememesi üzerine çıkan bir tartışma üzerine diye başlayacak bir satır görecekler. Hayır üzerine değil tartışma tartışma. nokta. Ha tartışmışlar olay, sadece. Olay o kadar diyor. Evet İstanbul Valisi mutlu. Bence günün sözü yapmaya değer nitektir. Benim tabii. bugünkü adayım bu ama daha iyisini bulursam itiraz hani etmem gün sonuna kadar daha program çıkar. sonuna kadar beklemek lazım. Aslında e, Saatli Marif Takribi'nde verilen Latin atasözüyle yan yana da koyabiliriz. Bence zor koyarsın. Açıklaması. <gülüyor> Niye olduğunu söylerdim ama söylemek istemiyorum. Bu arada tabii söylemek lazım Latin atasözünü de. Neydi? Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. Yani. Dürü. Bence bir daha düşünmek zorunda kalmayacak bu konuyu. Kimler neler dedi ve hayatları ne güzel devam etti diye hatırlatmak gerekir. Yani bütün bu olup bitenler İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya göre yaya trafiğinin aksamasından vuku bulan bir tartışma. Ve o kadar nokta ilginç. Valla e, valinin bunu yapıyor olması tabii mevzuyu çözecek mi orasını bilmiyoruz. Herhalde çözüme katkı sağlayacaktır ee, yani, tartışma var. Yani çünkü şöyle şeylerden bahsediliyor işte biber gazı odunlar falan bunlar zaten ayyuk durumda. Bir yandan da e, dondurulmuş portakallar falan gibi e, bazı başka malzemelerden de bahsediliyor. Yani genellikle insanlar ellerinde bir odun ceplerinde bir biber gazı arka ceplerinde donmuş portakallarla sokaktan geçerken birileriyle tartıştıklarında bunu kullanıyorlar. Bence bunların taşınmasını yasaklamak gerekiyor bu durumda. Evet yani validen farklı mesela e... Hükümet de garip açıklamalar yaptı Kaç kişiler orasını 30 falan deniyor bizim elimizde 7 kişi var falan. Garip garip Yani sanki polis e, Her olayda e, tamamını grupların alıp Götürüyormuş gibi özellikle böyle Vatanperver ve duyarlı olduğu zaman Genellikle e, zaten ya hiç kimse Alınmıyor ya da alınırsa 3 kişi 5 kişi alınıyor Bildiğimiz bu solcu değiller ki Bunlar hani 300'er 500'er gitsin Man... Doğru, doğru. <gülüyor> Ya da başka bir Esmer vatandaş da değiller, Doğulu vatandaş, ...da değillerdi. Yani çingeneler için kullanılan terim. Esmer vatandaş. Işte. Esmer i̇şte vatanda ben bu metaforları karıştırıyorum bazen. Romanlara verilen. Doğulu vatandaş da olur o zaman. Doğulu vatandaş da olur. Evet. Onlar da yüzer iki yüzer alınıbiliyorlar. Evet, yani <gülüyor> evet, esmer ve Doğulu vatandaşlar için farklı. Ee, dün yani belki gün tophanede yaşananlar. E, da üzerine çok konuşma var evet yani tophanedeki sanat galerilerine yapılan saldırıyı da bölgenin en eski kuruluşlarından Osman da başkanı Anadolu Kültür Anonim Şirketi'nin başkanı Osman Kavala ile Banu Güven NTV'de konuştular ve diyor ki Kavala kısa süre öncesine kadar sorunları diyalogla çözebiliyorduk ama Birkaç gün önce de bir başka galerinin davetlileri tehdit edilmiş, son yaşananlar organize bir eylemle karşı karşıya bulunduğumuzu düşündürüyor diyor. Ve o da işte söylemiş dondurulmuş portakallarla saldırıda bulunulmuş olduğunu organize mi sorusuna da bence öyle diyor. Yani zira saldıran kişiler orada oturanlar ya da o sırada oradan geçenler tesadüfen geçenler değil. Birdenbire bir grup saldırıya geçiyor. Bu planlı olduğunu düşündürüyor diye. Yani evet, en azından İstanbul Valisi Mutlu'nun açıklamasından daha akla yakın geliyor değil mi bu açıklamalar? Yani internet üzerinden de epey bir geliş. Dün de söylemiştin sen. Hı hı. Hatta internet üzerinden Gelişi bayağı... belliydi. Yani hani aslında Tophane Haber vesaire işte dün sabah paylaştığımız bilgiler ardından da zaten bugün artık genel e, kullanımda varlar atlatmak anlamda söylemiyorum tabi yani biz daha erken bakıyoruz erken kalkan yol alıyor durumu e, en nihayetinde bunun hem geleceği belliymiş hem de üç aşağı beş yukarı nereye doğru gidebileceği şiddet kullanılacağı da ortadaymış çünkü bütün tehditler şiddet üzerine kuruluydu e, vardığımız noktada şu anda durum şu galiba Şöyle iddialar da var polisin orada olduğu ama kimse e, dokunmadığı müdahale etmediğine dair bununla ilgili de işte onlar normal polis çevikleri çağırmışlar beklemişler falan gibi şeyler de söyleniyor. E, polis harekete geçmiyor vali çıkıp bir şey yok canım tartışmışlar diyor. Evet, şöyle Hükümet demişim. çıkıp 30 kişi falan yok öyle bir şey işte 3-5 kişi biz de aldık onları da onlar serbestler şu anda. Ee, evet yani şöyle ifade. Ha bir de mal sahiplerinden biri galerilerden birine çıkını yollamış bile bu arada. Öyle mi? Ha, güzel. Birisi de Bitlisli Bitlis'ten gelmiş olan bir gazetelerden de, bir de sürü vardı. Evet yani dün televizyonlarda ne kadar herhalde Toprani nüfusu varsa tamamını gördük gibi düşünüyorum. Ee, o başka yerde sanat yapsınlar diye bir şey. Şişli'ye gitsinler. Şişliğe. Burada yok öyle. Burası Bitlisler falan biz oturuyoruz diyor. Yani garip bir durum çünkü aslında kimsenin kimseye git dememesi üzerine kurulu bir şehir kültüründen bahsediyoruz. Yani ee, yoksa de, sen de bit ya. lise git falan diye devam edecek olan daha ırkçı daha faşizan saçma sapan durumların da üç aşağı beş yukarı altını dolduran hal. Ama zaten genelde bu iş böyle oluyor ya. Çıkar yakında birileri de o zaman sanat onlar gelsin. Sanat galerilerine o günkü toplu sanat açılışı etkinliği kapsamında davet edilmiş olan konukların haklı olarak dışarıya doğru biraz taşmış olması zaten dar bir e, yolda yaya trafiğini biraz aksatıyor demiş vali. Trafiğin aksamasıyla beraber ne oluyor hep beraber tekrar edelim. Zaten dar bir mahalle gelen geçenler arasında bir tartışma oluyor. Tartışma biraz da büyüyerek bu sonuç oluşuyor galerilerin camlarının kırılmasına varana kadar bir ortam oluşuyor. Portakallar bu sıcak ortamda eriyerek donmuş olmaktan yok bunu ben artık söyledim ve kapatıyorum. Açık kaste. I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna hold my belongings away 'cause I'm busted. I went to my brother to ask for a loan 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we can last summer is gone, and I'm busted. The fields are all there, and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, but I'm busted. I'm broke. No bread. I mean like nothing. Busted adlı şarkıyı dinledik Ray Charles'dan. ikinci dinlediğimiz şarkı Ray, Raymond Charles Robinson'ın doğum günü bugün tam 80 yaşında olacaktı. 2004'te hayata veda etmeseydi ama şarkıcı, besteci, piyanist ve aranjör... Ve bazılarının söylediğine göre de high priest yani yüce rahip müziğin en büyük gospel e, tarzı müziği de olduğu gibi rhythm ve blues dünyasına taşımış. Müthiş işler yapmış bir adamın son derece gırgırda trajikomik şarkısı bastı. Yani maddi ve manevi olarak madden ve maddeten iflas etmiş bir adamın hı hı. hikayesini dalga geçerek anlatıyordu kendisi. Evet Açık Radyo'da devam ediyoruz. Ee, aslında tophane baskını e, böyle mi demek lazım, ne demek lazım onu da bilmiyorum. Ne desem Anladım. sanki aman e, mevzuyla ilgili zarar verici bir nokta olmasın diye düşünmekten konuşamaz hale gelmek üzereyim şahsen. E, tophanedeki olayla ilgili e, dün açık dergide de e, ses kayıtları vesaire yayınlandı. Hem de basın açıklamasının da. E, orada yayınlanan seslerden biri hakikaten ilginçti. Hem e, çünkü saldırıya uğray uğrayanlardan biriydi konuşan hem de e, Tophane'yi bilen, tanıyan biriydi. Olayı da tekrar bir kez daha özetleyeyim. Tophane'de Boğazkesen Caddesi ve Kadirler yokuşunda beş galeri, orada galeriler var. Beş galeriye yapılan saldırıdan e, bahsediyoruz. Kulak verelim hatta. Öncelikle Tophane halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar e, kutlardık. Yani hiç girişiminden onlar kurtardı. Evet, ee, tepemde 10 kişi vardı. Ee, Hı. Hı. Hı. Hı. Polis yanında oluyor. Işte. Yani e, ilk saldırıdan işte. 20 dakika sonra geldik ve bizim orada bazen kavga çıkıyor. Sosyal, toplumsal bir kültürel yani, bir psikopatiği yaşanıyor. E, sık sık kavga çıkan yer. En sıradan kavgayınca 4 tane polis gelir. İşte 2 polis geldi. Ve onları gösterdik bunlar yaptı diye üç beş kişilerdi, konuşmaya gitti onlarla. Ve polis konuşmaya gitti onlarla, alması gerekiyor halbuki. Aradan serildiler, bir üzerime saldırdılar, bir arkadaşım vardı üzerine saldırdılar. Halk olmasaydı yani polisin oraya havaya atın iş açması lazım çünkü can tepkisi var. Anda yani anda kalabalıklaştılardı. Yani daha anda 10-15 kişi oldu artık. Aslında onları da kızmıyorum. Yani onlarla e, bir alık veremediğim de yok. Evden bu halde çıktım, bakkala gittim. Ooo Gani abi dediler bana. Bana Gani abi diyorlar. E, meşhur oldum falan filan. Yani, Tophaneli oldum dedim. Yani, Kankardeş oldum dedim. Mesele bence gerçekten yani her şey beşinde bir ekonomik bir mesele vardır oradaki insanlar çöplükte yatıyor yani. Gerçekten benim camım, pencerem bir çöp deposuna bakıyor ve orada fotoğrafının açıcı ekonomik sorumlu ve arkaç bir faaliyette bugün. Güneyk hastasının başlığında romanlara belediye kızı. Biz üç sene evvel Sulukule'de de aynı şey yaşadık. Sulukule'de bir sürü insan şey kapat yani e, evlerini kaybetti. Aynı şey tophanenin başına geliyor. Son beş yılda yüzde 260 kiralar. Ve bu insanların hiçbir güvencesi yok. Evlerini çektiğini biliyorlar ve çok eğitimsizler. Ve ifadenin bittiği yerde, ifadenin tükendiği yerde her zaman şiddet başlar. Biraz aleviyata meraklıyım. Dostoyevski'nin bir e, sözünü, sözünü kapatmak istiyorum. <gülüyor> Sefaletin olduğu yerde ahlak ve erdem aranmaz. Ve bu insanlar dahil olamıyor bizim kültürümüzde. Bunu da çok şikayet bulunuyorlar. Ee, güzel kültüre dair. Yani ben senin üniversitede gelemiyorum. Ben senin e, okuluna giremiyorum. Ben senin kulübüne giremiyorum. Evet oldukça çarpıcı. Dünkü yapılan basın toplantısından e, Tophane'de bir süreden beri ikamet etmekte olan ...kendisine o mahallili ...hisseden... ...ve kendisine de... ...mahallelilerin abi diye... ...hitap ettikleri bir delikanlının... ...olayı... ...yorumlamasına... ...tanık olduk. Bu aslında bir açıdan da... E, ...ilginç değil mi abi? Yani şeyde... E, ...böylesine... ...vahim bir olayın üzerinden... ...çok az bir zaman geçmişken... ...bunun böyle serbestçe konuşulabiliyor olması... ...tartışılabiliyor olması Bütün o klişelerin ötesinde bir münazara saçmalığın ötesinde gerçekten tahlile yönelik şeylerin yapılıyor olması da ayrı bir boyutu. İyi bir şey bu yani. Yani gerçekten tartışabiliyor olmak ve insanların farklı fikirler ifade edebiliyor ve e, bunları aslında söyleyebilecek ortam bulabiliyor olmaları yeni şeyler bizim için. Bunun devamlılığını sağlamak ve e, farklı olduğunu düşüncelerin ve düşüncelerin tartışması gerektiğini kabullenmekte herhalde zamanla alışacağımız ikinci boyutu. Ama artık başladı. Hani bir yol açıldıktan sonra buradan herhalde epey bir geçiş olacağını düşünmek doğru olan. Yani Gani Bey'in orada konuşan delikanlının söyledikleri üzerinde epey düşünülecek şeyler yani gayet ciddi sınıfsal tahliller de getirdi doğrusu. Evet. Evet öte yandan bir başka ilginç konuşmada var hemen onu da bizim arzuladığımızı söylediğimiz bir şey gerçekleşmiş ve bu bekir coşkunun habertürk gazetesinden işine son verilen gazeteci bekir coşkun coşkunun e, durumuyla ilgili açıklamalarda yapılmış yani aydınlar ve gazeteciler baskı kampanyası sonucunda Atılıyorlar şeklinde bir anlayış vardı. Tam da e, öyle miymiş? Nasıl olmuş? NTV'nin bir haberinden okuyabiliriz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken e, ilginç bir şey söylemiş. Yani hem bu şey üzerinde konuşuyormuş kendisi zaten. E, tophane'deki bu. Olaylar üzerinde failler göz altındadır, içeri alınmıştır, ifadeleri alınmıştır, mahkemeye sevk edileceklerdir diyor. Ama öte yandan da bir de şeyle, bu Bekir Coşkun'un işine son verilmesi iddiası ile ilgili bizim de beklediğimiz açıklamalardan biri gelmiş. Hem Cinere hem de Altaylı'ya telefon ettiğini söylemiş. Hükümet yetkilisi ama işten atın diye değil galiba değil mi? O şekilde yansımıştı. İşten atmıyor muymuşuz? Yani aslında ne yansımıştı tam şu. Bekir Coşkun düz bir şekilde şunları söylemişti çok ciddi. Hem gazetenin patronuna hem e, Fatih Altaylı'ya yani Turgay Ciner'e e, Fatih Altaylı'ya ve editörlere ağır baskı oldu. Onlar direndiler buna bir süre ama bir yere kadar direnebildiler. İlk taraf olan ben oldum demişti. Bizde eğer böyle bir şey varsa Ormanda açıklamaları yandı. gerektiğini evet. çünkü e, bu durumda kimse düşman, suçlu, bunu bulmak gerektiğini çünkü bunu bayağı büyük e, susturan de. ağır bir durum olduğunu söylemiş idik dün itibariyle. Galiba tek konuşan hükümet kanadı mı oldu bu konuda? Evet. Yani yani Habertürk'ten ya hala ses yok. Yok Habertürk'ten ses yok. Halbuki işte genel yayın yönetmeninin de aslında nereden çıkarılıyor? Deli saçması bunlar kendisi en değerli yazar kalemdir buradadır demesinden beş gün sonra da işten çıkarılmıştı e, Turgut Ciner de sahibi de konuşmamış ama e, dün yapılan işte basın toplantısında parti genel merkezindeki e, basın toplantısında Adalet ve Kalkma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çelik diyor ki ben e, e, şey yapıyorum, Sayın Be Bekir Coşkun'un Haber Türk gazetesindeki işine son verilmiş. Ben bunu gazetelerde gördükten sonra böyle bir yoruma tabi tutulabileceğini de tahmin ettim diyor. Yani hükümet baskısıyla, iktidar baskısıyla olabileceğini. Sayın Fatih Altaylı ve Turgay Cineri aradım. Neticede sayın Altaylı gazetenin başındaki insan patronundan aldığı emri yerine getirmek zorundadır. Bir de böyle bir patron. Gazetecilik hı hı. aleminde sürekli bir patron muhabbeti gidiyor. Neyse. Varlıkları gerçi yok değil. Varlar. Onu da biliyoruz ama hani... Ha, gazetecilik e, böyle, böyle işlemediğim... bir meslek olmaması lazım ha. diye düşündüm o sadece. Deklemin Sa o kısmından bahsetmemiş mi? Yani çünkü iki şey önemli hakikaten. Bir gazetenin patronu yani parasını veren e, çıkmasını tırnak içi sağlayan kişi e, editoryale karışmamalı. Bunun dışında hükümet gibi aslında elinde şiddet tekelini bulunduran güçler de editoryale karışmamalı. Yani zaten Tamam bu yani yok. zaten medya konuşmaları diye 36 hafta süren programlar falan da yaptık. Tam da bunu işte medya dünyasından hem akademiden insanlarla da bunu konuştuk yani akademiyadan. Neyse yani diyor ki ben medya ve tanıtımdan sorumlu bir insanım. Sayın Ciner açık yüreklikle itiraf etti. Üzerimizde Allah var. Hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi çevresinden hiçbir Allah'ın kulunun baskısı bir tarafa telkini bile olmamıştır demiş. Eğer şimdi Sayın Ciner dediği Turgay Ciner yani gazetenin sahibi Holding sahibi aynı zamanda. Eğer o bir yalanlama yapmazsa hükümet sözcüsünü o zaman demek ki neymiş? hiçbir baskı olmamış, telkin bile olmadı demiş. Ben attım diyor yani işte. O zaman tabii Fatih Altaylı da şimdi bir açıklama yapacaktır. İşte Sayın Çelik böyle dedi. Patronum hakkında da patronum da böyle söylediğini söyledi. Bense böyle diyorum diye bir açıklama yapacaktır herhalde. Ya patron da şimdi hükümetin e, ki gittikçe de faşizme kaydığımız düşünecek olursa e, hükümetin ağır baskısı ve belki de tehdidi ile bunları söylemiş olamaz mı? Ama bu durumda zaten diyorsun cesur e, yayın çıkacaktır ve gerekeni söyleyecektir böyle bir şeyi bekleyelim. Yani e, Haber türk'ün logosunda yazan şiar ne? Gücü özgürlüğünde. Kimden Habertürk? özgür? Hı? Kimden özgür? Ya yani bu Hı. özgürlük çünkü çok benim anladığım bir şey olmadığı için hani bağımsızlığı da anlamam pek. Tek ve Türk özgür, bağımsız, tek başına. <gülüyor> güce özgürlüğünde diyor. Şimdi bu patron tasarrufu demiş. Bu bir patron tasarrufudur demiş hı hı. patron. Attım demeye getirmiş. Ayrıca Turgay Ciner şöyle demiş. Benim inandığım basın ilkelerine göre, hı hı. basın ilkelerine göre hareket etmeyen bir kişiyi ben gazetemde çalıştırmak zorunda değilim. Sayın Bekir Coşkun gazeteme gelen ne ilk kişi olacaktır ne de son giden ifadesini de kullanmış. Mesele tavazuh etti eskilerin deyimiyle değil mi? Vazı hale geldi. Geldi mi? Yani çünkü bütün bunların e, bambaşka okunabilmesi de demin bahsettiğim üzere mümkün. Öyle demişler işte. E, tabii Ciner işte baskı böyle... altında insanlar neler söyleyebilirler. Belki e, Sayın Ciner de, Fenal de baskı altındadır. Evet belki de öyle yani bizim ama beklediğimiz açıklamalardan biri en azından yani biz hem hükümetten açıklama beklediğimizi söylemiştik o gün hem e, gazetenin patronundan hem de gazetenin yayın yönetmeninden. Bu çok ciddi bir iddia eğer hükümet e, basının ne şekilde yazacağını ve ne şekilde yazmayacağını kimlerin yazıp yazmayacağına dair tasarrufta bulunmaya dolaylı yoldan bile kalkışıyorsa e, bu çok ciddi bir sıkıntı olarak net ortaya konulmadı. Yani çünkü Bekir Coşkun hürriyetten çıktığı zaman da yine bunun hükümet baskısıyla olduğu konuşulmuştu, e, haber Türkiye geçmişti falan. Hani bütün bu hikayelerin hepsi insan tatsız bir yere doğru itiyor yani. Şimdi durup dururken garip grup bir muhabbetler yüzünden hükümet savunmak zorunda kalmakta. E, ayrıca üzücü. Başka diyecek bir şey yok şahsi olarak hissettiğim şey bu. Ne günler ne günler. Evet Tufan Türenç'te zaten şey kendisi profesyonel düşündü daha iyi imkanlar veren bir başka gazeteye gitti diye açıklamıştı Habertürk. Hı hı. Bekir Coşkun'un hürriyetten ayrılıp Habertürk'e geçmesiyle ilgili. Yani bir yazısının yayınlanmaması üzerine protesto değil. Yazısı çünkü gazetede yayınlandı demişti Tufan Türenç'te. De. Yani böyle işte şimdi de Türk gazetesindeki işine son verildi. Ee, ya aslında şunu da söylemek gerekiyor bu daha iyi para dediğimiz paranın aslında konuşulması lazım hiç Bekir Coşkun üzerinden değil çünkü Bekir Coşkun'un perspektifi neyi düşündüğü ne yazdığı falandan öte bir garip hal var medyada belki konuşmak üzere vesile de olabilir ee, özgürlüğüne aşık durumdaki Bekir Coşkun'un aslında işte daha iyi maaş dediğimiz maaşı 24 bin 25 bin lira kadar hiç fena bir maaş sayılmaz. Ee, bu basın özgürlüğü dediğim senin işleyebilmesi için yine konuşmuştuk medya konuşmalarında. Aslında muhabir diye bir şey oldu ve bunun aslında hayatta kalmak için paraya ihtiyacı olduğu gibi garip bir şeyler ortaya çıkmıştı. Bunun yanında iyi haber yazabilmek, bağımsız haber yazabilmek için de e, hem paraya hem de güvenliğe, iş güvencesine ihtiyacı olduğunu epeyce net ortaya koymuştuk. Bunlar hiç konuşulmuyor. Yani aslında basın köşe yazarlarından müteşekkil bir hal almış olduğu için e, yani... Gerçekten hani iyi paralarla çalışan insanların ki çalışıyorlar bununla ilgili bir şey yok. Gücü özgürlüğünde oğlum abi <gülüyor> haber türk gücü özgürlüğünde diyor altında yazıyor işte. Yok gücü aslında e, yazarlarında da dağıtıyorsan 20 bin 30 bin e, gücün paranda desen mesela çok Olmaz. düz mantık mı olur bu? İstersen sana Türkiye Türklerindir de. Tamam diye gücü diye. özgürlüğünde dahi tamam orada duralım. <gülüyor> Bakteri, bakteri. Gaz gazetelerde şeyi de geçelim. Bu uzun süreden beri Trabzon Gazetesi'nin de takip etmekte olduğu bir bakterili et, 12 ton bakterili et kim o? Kim yedi? Dine inek yedi, dağ kaçtı, suyu içti filan. Onun e, imha yeri olarak gösterilen Zeybek Katı Atık Tesisi bulunmuş. Derya Düzelin Balıkesir'den bildirdiği bir haber takibi bu. Yaptığı bir haber takibi bulunmuş imha yeri olarak gösterilen Zeybek katı atık tesisi tek kişilik bir şirketmiş tabelası da yokmuş yeri bir apartman dairesindeymiş Hasan Bey diye birisi Hasan Büyükmertoğlu patronu ve tek işçisi kendisi yani tek başına bir şirket et işine de ilk kez girmiş Fastat'la ilk kez çalıştığını ama kendisine etlerin günü geçmiş dendiğini söylemiş. Benim öyle kendi özel imha tesisim yok. Önce bir domuz çiftliği aradım. Bulamayınca da köpek çiftliğine verdim diyor. Gayet net ve güzel Hasan'ın zehirli et imha tesisi diye bir üst başlıkla vermiş. Bu da Türkiye'ye özgü hoş bir... Hasanları tenzih ederiz. Evet. Şimdi gelelim bir de günün... Belki de en önemli ama en de yorumlanması zor. Ha, kayyumlu parti değil mi? Ha. <gülüyor> tahmin ettim. Yani ondan bahsediyor olduğunu varsayıyorum. Benim için çünkü hakikaten 8 tane kaynaktan okuyup yine de... anlayamadığım bir haber. Evet, evet. Neyse haberi önce verelim. Ardından <gülüyor> ne düşündüğümüzü de söylemeye çalışırız belki. Ankara 10. Hukuk Mahkemesi Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere... Mustafa Kamalak Hasan bitmez ve şerafetin kılıcın görevlendirilmesine karar verdi. İşin özü bu. <gülüyor> Hatırlayacaksınız, e, Saadet Kongresinde ciddi olaylar olmuştu. Yani ne kadar ciddi tersildi tabii, daha kötülerini gördük ama bunlar da ciddiydi. E, ve Necmettin Erbakan'la Numan Kurtulmuş, kurtulmuş e, arasında ciddi bir yarılma ve hatta yumruklaşma taraflar arasında falan filan yaşanmıştı. Ve sonuç olarak Numan Kurtulmuş tekrardan seçilmişti falan filan ve e, Erbakan tarafı da mahkemeye başvurmuştu. Bu sonuçların geçerli olmadığına dair mahkemeden hakikaten geçersiz kararı çıktı. Çıkmakla kalmadı parti olağanüstü kongre yapılıp tekrardan seçim yapılana kadar kayyuma devredildi. Baya şirket gibi e, o zamana kadar emanetçi var yani emanetçi olarak partiye bakacak olan isimler belirledi. Vasit ayin etmek gibi bir şey yani. Evet. Bir erişkine mesela. Ya Sonuçta ya. deli raporu varsa erişkine de vasit ayin evet. edilebiliyor. Bu, bu bir çeşit herhalde e, siyasi partilerle ilgili deli raporu gibi bir şey mi bilmiyorum. Yani daha doğrusu Saadet Partisi. Öyle gibi. yorumlamak işimize gelmiyor doğrusu. E yok zaten bu... bunu düşündüğümden söylemiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama e, gerçekten politik aygıta araca e, kayyum atanabilir mi? Ve bu iş vesayeten yapılabilecek bir iş mi? Siyasi... Ha... <gülüyor> yani vesayet tartışmalarına bu dahil değildi vasit, partilere vasit ahine yani, artık dahil <gülüyor> artık dahil evet tuhaf e, işte bir iki haber daha var onları da söyleyip bitirelim birinci saatimizi zaten bugün tek saatimiz var e, belli gazetelerde de İmralı'dan ilk işbirliği gibi haberler var Milliyet gazetesi mesela Serpil Çevikcan'ın PKK'nın en iyi bilen isimlerden eski mit Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'in Öcalan'ın ilk kez farklı konuştuğunu İmralı'dan çözüme kilitlenmiş işbirliği manzarası yansıdığını söylemiş. Benzer paralel bir haber Taraf Gazetesi'nde de manşet devlet İmralı'da masaya oturdu diyor. Ankara kulislerine göre Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay ve Jandarmadan da üst düzey yetkililer... PKK lideriyle nitelikli görüşmelere başladı diyor. Lale Kemal'in haberi bu da. Af ve ana dilde eğitimin de masada olduğu haberi. E, Vatan Gazetesi'nde de manşet. İmralı hareketli kalıcı barış için Öcalan'la yapılan görüşme trafiği hızlandı. Sivil heyet günlerdir adada. Aysel Tuğluk da İmralı'ya gidebilmek için izin bekliyor şeklinde bir haber vermiş. E, ve... Nihayet sabah gazetesi de bugün dört ayrı gazetenin de manşetinde görüyoruz. İmralı'ya sivil abluka. PKK'nın eylemsizlik kararını kalıcı silah bıraktırmaya çevirmek amacıyla Öcalan'a sivil toplumdan çağrı ve baskılar hızlandı diye bir başka yönüyle vermiş meseleyi. Ayrıntılarını tabii çok zor olacak. Ne bu bir saat ya da iki saatte olsaydı programımız zaten muğlaklıkla kapalı ama önemli bir e, gelişmeye gebe olduğu da söylenebilir bundan bahsedebiliriz. Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında e, da içinde bombalar ve bomba yapım krokileri bulunan otomobil sürücüsünün patlayıcıların PKK'nın kuryesi olduğu yolunda bir iddia var. Kazada ölen sürücünün cebinde örgütsel doküman bulunduğu belirtiliyor diye bir haber var ama bu da muğlak kalmış bir muğlak haberde Ergene Konsanı emekli albay Arif Doğan'a ait olduğu öne sürülen ses kaydının da Jitem'in başındayken 7 bin ruhsatsız silah dağıtarak bölgede kaos ve terörist yetiştirdiğini söylemesi var Doğan şüpheli bir uçak kazasında ölen eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlisi de Jitem'in öldürdüğünü belirtiyormuş ve şeyle de ilgili olarak 25 oğluyla da ilgili soruşturma başlamış oluyor eski Özel Harp dairesi yetkilisi. Yani öyle garip şeyler görebilmek mümkün ki artık bir de şeyde de alıştık. Son 3-4 senedir sapır sapır böyle bir şeylerin çıkıp işte bugün birazdan 9.30'dan sonra birkaç yeni toplu mezarla ilgili iddiadan bahsetmek mümkün oldu. var. Ah, olan... doğru olamayacak. O zaman çok hızlı bahsetmek gerekiyor bu durumda. Ağzımdan da çıktı. Evet. Günlük gazetesinde karakolda toplu gömdük. Manşet Bitlis'te belediye çalışanı 92, 96 ve 2003 yıllarında 36 PKK'lıya ait cenazeleri Mutki Jandarma Komutanlığı çöplüğünde üç ayrı toplu mezara gömdüklerini söyledi. diyor. Silahsız 8 kişi infaz ettiler gibi alt başlıklar da var. Eee bir böyle bir artık hani biliyoruz böyle şeyler oluyor işte arada birileri çıkıp krokiyle falan söylüyor böyle bir şeyler var işte bir de mesela Eşref Bitlis'in uçağını incelemiş olan ekibin başkanı evet bu bir sabotajdı falan filan demiş. Bunu daha önce de söylemişler teknik eğitim başkanı. Tabii teknik eğitim bir başkanı. Kişinin, evet. evet sabotajdı diyor. çıkıp bir ülkenin bir komutanının öldürülmesinden bahsediyoruz. O komutan öldürülmesiyle ilgili başka komutanında Arif Divan'ın da işte ses kayıtları ortaya çıkıyor ve ses kayıtlarında ben, öldürdüm. ben öldürttüm zaten ben olmasam kimse öldüremezlerdi falan filan diye devam eden hikaye işte ben bir terörist örgüt kurdum anlatıyor. Ee, böyle yani durum bunlar ama bütün bunların bir aşağı birazcık da hasta fasafiso olduklarını biliyoruz. Uydur kaydır şeyler bunların hepsi AKP'nin iktidarını sağlamlaştırmak üzere hep birlikte ürettiğimiz ve tükettiğimiz argümanlar özeti bu çok hızlı söyledim. Tartışırız sonra ama. <gülüyor> Açık kasted. Hasan Ersel'le ekonomi notları. Günaydın Hasan. Günaydın Emel. Günaydın. Günaydın abi. Evet, bugün biraz çarpıcı gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi anlaşılan OECD'den ve başka uluslararası kuruluşlardan yapılan çeşitli kriterlere göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu üçüncü kümeye düşen ülkeler ya da üçüncü kümede debelenen mi diyeceğiz. Böyle bir şey yani gelişmişlik kıstasları çeşitli açılardan ama Türkiye C grubuna dahilmiş galiba. Birazcık açar mısın bunu? Açayım. Ee, şöyle bir şey var. Ee, ülkeleri çeşitli ölçütler kullanarak gelişmişlik düzeyine göre sıralama çalışmaları yapılıyor. Bunları profesyonel kuruluşlar yapıyor. Dünya Bankası yapıyor. Dünya Ekonomik Forumu rekabet açısından yapıyor. Finansal e, e, e, amaçlarla yani mali piyasalar amacıyla yapılıyor. İşte çeşitli şekillerde yapılıyor. Şimdi e, bunlar da tesadüf oldu. E, geçtiğimiz hafta içerisinde iki önemli çalışma yayınlandı. Bir tanesi OECD'in Türkiye raporu. İkincisi de e, e, şeyin Dünya e, e, İktisat Forumu'nun. Ee, e, rekabet raporu Yani hangi ülkedenin rekabet e, düzeyi daha iyidir filan gibi bir şey Şimdi her ikisinde de e, böyle bir e, gelişmişlik sıralamasına dayalı ülke gruplaması kullanılıyor Hemen söyleyeyim OECD kendisi bir e, bağımsız bir e, böyle bir çalışma yapmış değil OECD Daha çok gelişmiş ülkelerle uğraşan bir kuruluş Biz tesadüfen bir tarihte içine Girdiğimiz için oradayız O sadece Bir başka kuruluşun Bu Financial Times'ın yaptığı Bir sıralamayı Kullanmış çünkü Kendi analizinde finansal piyasalara Ulaşma sorunuyla ilgileniyor Ama şimdi Şöyle bir şey var Bu Sana da ilk Sözü açtığımda sen de tepki gösterdin. Yani üçüncü kümede oluyoruz biz deyince kötü geliyor insan. Evet çok kötü geliyor. Yani hem bu en yüksek büyüme hızlarından bahsedilirken işte gelir dağılımında, dağılımı deyip pardon yani gelir seviyesinin artmasından Türkiye'nin büyümesinden bahsedilip işte uluslararası siyaset alanında da aktif olmasıyla insana Türkiye'nin en birinci kategoride bile düşünülmesi gereken orta boy bir büyük devlet gibi e, görünmesi lazım ama bazı kriterlere göre öyle değil. Tepki göstermem ondandı yani. Evet, e, evet. E, şimdi e, iki şey e, üzerinde durayım. Bir tanesi e, bu özelliğin yani üçüncü kümede olma özelliğin. Galiba yapılan bütün çalışmalarda öyle çıkıyor Türkiye. Yani bazı ülkeler yer değiştiriyor bir kriteri değiştirince ama Türkiye benim görebildiğim üç tanesinde de orada çıkıyor. Bu şu demek yani orta gelirli gelişmekte olan ülke. Orta gelirli gelişmekte olan ülkeler arasında bazıları ise bir üst yerde yani gelişmiş ülkelere yaklaşıyor durumuna geçiyor. Türkiye onların içerisinde hiç yer almadı. Şimdi... E, bu e, noktanın altını şundan çizmek istiyorum. Bir iki şeyi karıştırmamak gerekiyor ve insan doğal olarak da karıştırıyor. O da şu, düne oranla bugün biz daha iyi durumdayız. Şimdi aksini söyleyenler var ama Türk toplumunda yaşayan pek çok kimse için, büyük bir çoğunluk için bu dediğim doğrudur. Yani 2001 sonrasını bile alsak bu dönemde ciddi iktisadi gelişme olmuştur. Şimdi yok olmadı yapılmadı filan doğru değil. Eksikliği aksa var eleştirecek taraf var tamam bunlar ama bir refah atışı olmuştur. Biz bunu insanlar olarak görüyoruz hissediyoruz. Hissedince de durumumuz iyi biz iyiyiz diyoruz. Gözden kaçırdığımız ne dünyanın kalanı bu arada ne oldu? Evet. Şimdi bu, burada. bu, şimdi bu bir karşılaştırma yapıyor ve diyor ki 1960 yılında Türkiye'den Adam başına gelir diğer göstergeleri itibariyle daha kötü durumda olan Kore bazı çalışmalarda en gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Bazılarında da en gelişmiş ülkelere yaklaşanlar arasında yer alıyor. Güney, Ve artık hiçbir zaman üçüncü kümede Kore'yi düşünen kimse yok. Güney Kore'den bahsediyor. Evet. Şimdi böyleyken e, Türkiye Kore'den geri kalmış oluyor bu Kore tek örnek de olsa tamam olabilir bir ülkede sıçramış diyeceğim ama var Tayvan'ı var, başka da var filan. Şimdi dolayısıyla bunu bir düşünmemiz lazım. E, kalkıp o şeyde e, Avrupa Birliği üyesi olmak istiyoruz diyoruz. E, onlar da işte bir laf ediyorlar ama e, şu olay önemli bir olay. Yani bu gelişmişlik düzeyli onun üyesi olabilir misin? Avrupa Birliği'nin bu bakımdan Türkiye'ye karşı mırın kırın etmesi bence mantıki. mantıksız olanı Türkiye'den pek de farklı olmayan, ufak tefek farkları olabilen bazı ülkeleri siyasi nedenlerle almış olmaları. Evet. Yani o olayda e, onlar çok harika laflar etti anlamına söylemiyorum. Onlara bence hata yaptılar. Neyse bu ayrı bir konu. Şimdi e, birinci Premier Lig dediğimiz gelişmiş ülkeler gelişmiş işte ülke. Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos, Japonya, falan, Avustralya ve Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi. Pek çok ülkesi. İkinci ligde yer alanları söyleyeyim. Ee, bazı istisnai ülkeler var. Çok ufak olduğu için Bahreyn gibi yani onun istisnai bir şey var. Ama Şili var. Ee, Macaristan var mesela. Polonya var. Tayvan var. Bu ülkeler hep buralarda e, yer alan ülkeler bizim bulunduğumuz grupta değişiyor şeyler ama şunu söyleyeyim mesela Türkiye'nin içinde bulunduğu grup içerisinde Hindistan yer alıyor Çin yer alıyor Yani hatta bir tahlilde Arjantin burada yer alıyor bir başka tahlilde de Arjantin yanı sıra Şirii de koymuş ama mesela Macaristan, Polonya ve Tayvan daima bir şeyde yer alıyor. Brezilya bir sıralamada üçüncü düzeyde, bir sıralamada ikinci düzeyde yer alıyor. Yani ufak tefek şeyler, kaymalar oluyor. Ama Türkiye, Mısır, Tunus gibi ülkeler hep bu gruptalar. Evet. Ee, şimdi... Burada şu var, yani beraber yer aldığımız ülkelere bakınca yani biz onlardan biraz daha iyiyiz, diye biz buradayız diyebiliriz. Fakat ben öyle bakmadım. Ee, üst gruba baktım. Üst grupta yer alan ülkelerle Türkiye arasında fark var mı? Bu göstergeler çerçevesinde ama göstergeler epeyce kapsamlı, onu da söyleyeyim. Sadece adam başına gelir falan diye. Evet, Toplumsal gelişmişlik de. düzeyi, eğitim vesaire filanlar var. E aramızda fark çıkıyor. Mesela Güney Kore dünyada kadın okuma yazma oranının en yüksek olduğu ülkedir. Türkiye nasıl? Heh, şimdi Türkiye'yi de söyleyebiliriz. Bugün ilginç bir şey vardı Voice of America'da. Hem dinlemek imkanı da bulduk. Elif Özmenek oradan bir haber yapmış. Türkiye'de halen 5 milyon 674 bin kişi okur yazar değil diyor. Ve bunlardan da 4 milyon 742 bini kadın. Bu Bahçeşehir Üniversitesi'nin Ekonomik Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam'ın raporunda okuma yazma bilmeyenler arasında gençler olduğuna da dikkat çekiliyormuş. İstersen 3 dakikalık bir tamam. e, küçük kayıt var ona bir tamam. kulak verelim daha da ayrıntılara giriliyor analizde çünkü. Tamam. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından derlenen verileri 2008 Hane Halka İşgücü Anketi verilerini kullanarak gerçekleştirdik bu araştırmayı. okur-yazarlık için kullanılan bir başka veri seti de adrese kayıt sistemi, ADNKS'den gelen veriler var. Arada çok ufak tefek farklılıklar olmakla beraber biz Hane Halka İşgücü Anketi'ni kullanıyoruz. Çünkü görebildiğimiz daha çok değişken var aslında Hane Halka İşgücü Anketi'nde. Bu verilere göre 2008 yılında 15 yaş ve üzerinde Türkiye'de 5 milyon ...674 bin kişi okuryazar olmadığını beyan ediyor. Tabi bu çok çok çok büyük bir rakam. Özellikle yani hani dünya üzerinde 3 milyon nüfusu ülkeler olduğunu düşünürsek... ...neredeyse birkaç ufak ülke edebilecek kadar büyük bir rakam. Bunların çok büyük bir kısmı kadın. Yani 4 milyon 742 bin kadın okuma yazma bilmediğini söylüyor... Tabii ki yaş ayrımında baktığımızda daha yaşlılarda okuryazar olmamanın daha yaygın olduğunu görüyoruz. Yani zaman içerisinde okuryazarların oranı artmış fakat hala 15-24 yaş arasında yani 2008 yılında 15-24 yaş arasında olan hala okuryazar olmayan 406 bin kadar genç görünüyor. Tabii okuma yazma bilmeyenlerin işte iş gücü piyasasındaki durumları da oldukça vahim. Kadınların çok büyük bir kısmı ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor ya da olduğu gibi iş gücü piyasasının dışında erkeklerin ise daha büyük bir kısmı işgücü piyasasında fakat onların da karşı karşıya olduğu işsizlik oranları çok yüksek. Yaş gruplarında okuryazarların sayısı azalmakla beraber baktığımız zaman okuryazar olmayanların aşağı yukarı %80'i hep kadın. Daha çok insanı okuryazar yapmayı başarıyor sistem fakat hep aynı oranda kadını dışlayarak yapabiliyor bunu maalesef. Bölgesel ayrımda çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. İşte Doğu Batı ekseninde ciddi farklılaşmalar var. Türkiye ortalaması yüzde 11 gibi, yani 15 yaş üzerinde okur olmayanların oranı yüzde 11 civarında. Batı bölgelerde bunun yüzde onun altında olduğunu görüyoruz. İşte İstanbul, Batı Marmara, Ege, Batı Anadolu gibi bölgelerde yüzde 5-7 civarında olduğunu görüyoruz. Orta bölgelerde yüzde 11-12 belki biraz daha yüksek, fakat Doğu Anadolu'da, Kuzey Doğu ve Orta Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da çok daha yüksek rakamlarla karşı karşıyayız. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da okur yazar olmayanların oranı neredeyse %30. 2010'la başlayan senelerde artık milyonlarla ifade edilen okur yazar olmayanların sayısı oldukça moral bozucu. Yani bu insanların sadece ekonomik hayattan değil aynı zamanda toplumsal hayattan da dışlandıklarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani okuma yazma bilmeyen bir insanın otobüse binmesi, bir yerden bir yere gitmesi, çocuklarının notunu kontrol etmesi, yani derslerinde yardım etmeyi bırakın, notlarını takip etmesi bile mümkün değil. Basit hesapların altından kalkması mümkün değil. Dolayısıyla yani bu 5 milyon insan, gençler için tabii durum çok daha vehim. Çünkü onlar çok daha uzun süreler iş gücü kalacaklar. En basitinden hayatlarını kazanmaya çalışacaklar. Çocuklarına bakmaya çalışacaklar. Bir an önce bu insanları okuma, yazma, öğretilmesi gerekiyor. Türkiye'de eğitim sisteminin Eksikliklerinden, aksaklıklarından bahsederken hep eğitim yaş grubunda olan insan, yani çocuklarımızın aldığı eğitimin kalitesine ya da eğitime ulaşıp ulaşamadıklarına bakıyoruz. Fakat burada bahsedilen 5 milyon kişi artık eğitim sisteminin dışında yani stok tabir ettiğimiz 15 yaş üzerinde ve okulda artık ilgisi alakası olmayan 5 milyon insan ve ne toplumsal ne ekonomik hayatta katılamıyorlar karşı karşı oldukları koşullar çok kötü. Dolayısıyla acilen bir okuma-yazma seferberliğinin başlatılması, hızlandırılması, yaygınlaştırılması gerekiyor. Evet, duyduğumuz buydu. Gökçe Uysal Kolaşin, Betam uzmanlarından yani Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nden bir rapor. Tabi bu da bizim bugün konuştuğumuza çok uyuyor. Evet. E, Tabi gündemde bu konu bu şekilde ortaya çıkınca e, hani benim söylediklerim fazla sürpriz sayılmaz. Çünkü evet, bu ne? anlatılan e, çok ciddi bir soru. Evet yani ben dün işte bugün ne konuşacağımızı seninle konuştuktan sonra buna rastlayınca e, konuştuklarımızda da hiç şaşırmadım. Evet yani o zaman bilhassa bu Güney Kore ile ilgili okuma yazmayla verdiğin rakam çok çarpıcı. Şimdi duyduğumuz altı milyona yakın insanın tabii. Türkiye'deki... Tabii. Yani böyle bir şey yok orada. Yani milyon falan. Yani öyle bir rakam yok. Neredeyse yüzde yüz çünkü. Evet. Kadın okuma yazma oranı ülkede. Hani yaşlar falan vardır tabii. Ee, yani bu iş e, ciddi. E, yani Türkiye'de biraz böyle eee Hani hoş olmayacak ama kendi kendimize övünüyoruz gibi bir halimiz var. Biz büyüyüz, biz bilmem şöyleyiz, böyleyiz filan diye. O öyle değil. Buradan evet, yani tabii Türkiye'nin altını... çok kötü olduğu falan sonucu çıkmaz. Yani karıştırmayalım. Yani Hı -hı. Onu da sevemeyiz. Çünkü bir de Türkiye'de bir ne bileyim bir, bir türlü bir düşünce tarzı var. Her şey kötü Türkiye'de diye. O kadar da uzun boylu değil. Yani Fakat dikkat etmemiz gereken ve dikkat etmezsek tepe taklak gideceğimiz çünkü dünya çok Hızlanan bir yarış içerisinde ee, bu hani küreselleşme falan beğenirsin beğenmezsin o ayrı mesele ama önümüzdeki dönemde bunun yavaşlayacağına dair bir şey yok üstelik de daha da zorlaşan bir durum var ve bu eliyor yani bazı ülkeler bir müddet sonra eleniyor. Ee, ben e, biraz tabi mesleki sapmam da var herhalde ama sadece gücü olmayan bir ülkenin siyasi olarak e, fazla bir şey becerebileceğini sanmıyorum. E, bir anlık böyle saman alevi gibi parlayan bir şeyler yapar. Ondan sonra kimse ciddiye almaz. Bu da biter. Oysa kendisini toparlayan bir ülkenin e, sözü değil, Bugün Kore'nin sözü dinlenmiyor mu uluslararası şeyde. Almanya'yı düşünelim. Almanya bugün Kalkıp Güvenlik Konseyi daimi üyeliği diye bir şey söylüyor, istiyor. Al alabilir mi bu durumu, alamaz mı? Tartışabiliriz. Ama herkesin Almanya'yı ciddi aldığı açık çünkü Almanya büyük bir güç. Yani nüfusun fazla diye mi istemiyor? Türkiye'nin nüfusu Almanya kadar ama Almanya ne kadar üretiyor? Türkiye ne kadar üretiyor? Yani evet. Bu işlere bir e, e, ...biraz daha ciddiye almamız gerekiyor. Evet, yani bu noktada işte Çetin Altın'ın sözüyle... Yani ...Türk'ün Türkiye propagandasını bırakıp... ...ne yapılması gerektiğini Heh. konuşmamız Heh. lazım. Yani bir üst kümeye çek, çekmek için, çıkmak için ne yapmak gerekir? Gerekir, tamam. Şimdi ben, bu OECD raporu o açıdan çok hoşuma gitti. Rauf Gönenç Bey var OECD'de e, görevli bir değerli Türk iktisatçısı... O bu raporun hazırlanmasında birkaç yıldır çok etkili oluyor ve yani bence de o, onun katkısıyla bu raporlar çok daha iyi oldu. Çünkü bu rapor ah işte Türkiye'nin hali çok kötü ağlaşalım demiyor. Gayet net bir şekilde üstelik de çok e, güçlü bir analitik bakış açısıyla ne yapalımın bir boyutuna e, ağırlık veriyor. Çünkü çok da boyutu var yani kadın eğitimi de var bilmem ne de var. O şu soruyu soruyor. Çok güzel sorulmuş bir soru. Diyor ki, Türkiye'den bir üst grupta olanların Türkiye'nin içinde bulunduğu gruptakilere oranla kazandığı, avantaj sağladığı ne var dünyada? Bu sorunun cevabı olarak da şunu görüyor. O grupta yer alanlar uluslararası piyasalardan daha ucuza, daha bol miktarda, daha iyi koşullarla vade filan gibi. Kaynak bulabiliyorlar. Türkiye nasıl bir ülke? Tasarrufları yeterli olmayan bir ülke. Biz devamlı cari açık veren aşağı yukarı birkaç yıl krize girmedikçe cari açık veren bir ülkez. Yani cari açık vermek ne demek? Yabancı tasarruflara muhtaç olmak demek. Ee <gülüyor> dolayısıyla bu yabancı tasarrufları kullanıyorsan yabancı dediğim başka ülkeleri kastediyorum. Başka ülkelerden tasarruf temin ediyorsanız bunu ucuz İyi temin etmenin yolu nedir? Kendinizi bir üst düzeye çıkarmak. Bir üst düzeye çıkardığınız zaman ne oluyor? İşte yatırım yapılabilir ülke statüsüne ulaşıyorsunuz. Çünkü orada yer alan ülkelerin büyük çoğunluğu yatırım yapılabilir ülke statüsüne geliyor. Bir kısmı haklı geliyor, bir kısmı haklı geliyor. Onları bırakalım yani ama karakteristiği o. Ve bu rapor şöyle bir şey yapmış. Çok güzel bir şey yapmış. Diyor ki uluslararası derecelendirme kuruluşları nelere bakıyor, nasıl, hangi değişkenlere bakıyor? Çünkü bizde uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ya bu işi beceremedikleri ya da Türkiye'ye karşı haksızlık yaptıkları inancı vardır. Ve ne yaptıklarına bakmak pek aklımıza gelmez. Hı hı. Oysa oldukça gelişmiş bir metodoloji var bunun arkasında. Ee, ona bakıp hangi değişkenlerden biz, düşük puan alıyoruz, hangi yandan yüksek puan alıyoruz filan ama Rapor bunları almış, incelemiş. Sonra kendileri de ciddi bir ekonometrik çalışma yapmışlar. E, diyorlar ki Türkiye ufak miktarda haksızlık yapıldığı söylenebilir. Yani oradan daha iyi durumda. Ama bu Türkiye'nin durumunu değiştirecek kadar değildir. O abartılıyor yani bizim söylemimizde. Hani bir nokta daha yukarıda olabilir ama öyle yatırım yapılabilir. Ülke değil Türkiye. Çünkü bu göstergelere Türkiye orada değil olması gereken yerde göstergelerden Ama, birkaçını da sayabilir miyiz kriterleri? E, toplumsal gelişmişlik siyasi istikrar e, ondan sonra biz mesela bu sabah dikkatimi çekti Türkiye'de siyasi istikrar var niye yok diyorlar diyor eğer Türkiye'de siyasi istikrar varsa e, hayret yani <gülüyor> e, dünyada hiçbir adı e, istikrarsızlık yok demektir e, çünkü istikrarsızlığı kan gövdeyi götürmesi diye tarif etmeyeceğiz tabi öyle öyle o istikrarlık demezler ona ama Türkiye'de bunlar var e, şimdi e, kamu maliyesinin durumu şimdi kamu maliyesinin durumu kamu maliyesi maliye politikasını güven verip vermemesi olayıdır emali e, kural yayınlayacağım hayır vazgeçtim diyen bir yerde kamu maliyesi güven güvenleri mi merkez bankasının bağımsızlığının her gün iş olmasa lafla ihlal edildiği bir yerde yok Merkez Bankası siyasilerden bahsediyorum vatandaş söyler tabii haklı olarak yok işte şunu yapsın yok bunu yapsın gibi e o zaman bu para politikası devam edecek mi etmeyecek mi bak dikkatimizi çekerim Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de Türkiye oranla Merkez Bankaları çok daha fazla eleştirilir ama siyasi sorunlar ağzına açıp bir şey söylemez çünkü o onun göre şeydir, eleştirir. O ayrı mesele insanlar. Ve eleştirilmezdir de. Yani hiçbir kurum eleştiriden mah tutulamaz. Ama hükümetler işin içine karışmamalı. Hükümet olarak. E, biz onları da e, şey yapmıyoruz. E, şimdi neleri tavsiye ediyor? Bak diyor ki Türkiye bir kere bu büyüme hızıyla devam edemez diyor. Yani bir, bir kümeye çıkamaz diyor. Türkiye'nin büyüme hızı dediği bazı yıllarda %7-8 büyüyor, onu kastetmiyoruz tabii. Ama ortalamaya baktığınız zaman %4, nüfus artışı da %1, e, sonuçta %3 büyüyorsunuz. E, Avrupa'da o kadar büyüyor, hiçbir zaman yakalayamazsınız. E, Türkiye'de kurumsal etkinlik, e, evet arttı ama e, bu e, dünya standartında değil. Buradan neyi kastediyoruz? Hukukun üstünlüğünü kastediyoruz. Buradan neyi kast ediyoruz? Hükûmetin işte o becerisi, yönetim becerisinin olmasından bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum, bu hükümet diye yani işte AKP hükümeti diye kastedilmiyor. Bu uzun dönemli bir analiz olduğu için genelle bakıyoruz. Yoksa bir partiyle ilgili bir şey değil. Siyasi açıdan benzer ülke olanla istikrarsız bir ülke, yani iç savaş olan bir ülkeyle de Türkiye'yi karşılaştırmanın alemi yok. Ama siyasi açıdan İstikrarsız olduğu Benzer ülkelere göre çıkıyor Kamu maliyesi üzerinde durmuştum Bir de tabi saydamlık meselesi Kamu kurumlarında halen istenilen saydanlık düzeyi e, Yok Şimdi raporun e, Bir e, Ne diyeyim Bir sorunu var Çünkü bu herhalde Mayıs'ta filan Tabi tamamlanmış bir rapor şimdi basılmıyor ama Türkiye diyor Bazı şeyleri iyi yapıyor diyor Maliye politikasının öngörülebilirliğini attırıyor diyor Mali kuraldan bahsediyor. Ama biliyorsunuz biz sonra vazgeçtik mali kuraldan. Şimdi bitti mi mali kural meselesi? E tabi. Evet. Yani e, hükümet, yani başbakan ağzından çıktı ama yani kendi IMF'mizi yaratmaya gerek yok ilginç bir laf. Evet. Yani bu olayın tümüyle anlaşılmadığını ya da benim kanımca e, anlaşmak falan, yani bu bir anlayış eksikliği değil. Yani yok bu, bu bizim... ...işimizi bozara gelindiğini gösteriyor. Şimdi bunların iki yıl sonra... ...mali kural gelirse o zaman konuşuruz. Evet. E, şey nedir? Para politikasının etkinliği arttırılmalıdır deniyor. Bu enflasyon hedeflemesini ciddiye alın... ...şeklinde özetlenebilir bir şey. Yani özetliyorum ama... ...sadece bu değil. Ama orada da çok böyle ses çıkıyor. Yok işte vazgeçelim... ...enflasyon hedeflemesinden... E, yani ...tabii enflasyon hedeflemesi... ...Allah'ın emri değil... ...başka bir şey yaparsın ama... Ciddi bir şey yapmak halinde yok, onu yapmıyorum filan lafları çok çıkıyor siyasi çevrelerden. Yani senden benden çıkarsın olabilir, hiçbir, hiçbir sakınca yok. Bir de mali sistemin sağlamlığı, e, o açıdan büyük bir açık e, vermediğimiz kanaatindeyim ben de. Yalnız mali sistemimizin küçük ve bizim gelişmemizi destekleyebilecek güçte olmadığını bir kere daha altını çizeyim. Yalnız bu mali sistemimizin zayıf her anın kriz çıkardan farklı bir ifadedir. Hiç onların ilgisi yok. Kriz filan çıkmaz mahalli, Türk mali sisteminde, bankacılık sisteminde. Öyle bir sorun taşımıyoruz. Ama sistem küçük. Biz sistemimizi büyütemedik. Bütün e, şeylerimize rağmen, isteklerimize, bu konuda da çok laf etmemize rağmen, mali sistemimiz e, dünya standartında küçük. Cüce değil, minik Hı. değil, küçük. Yani büyümeye verebileceği desteği çok sınırlı bir sistemden bahsediyorum. Ha Bu bazen yanlış anlaşıyordu. Onun için 10 on kere aynı şeyi tekrarlıyorum. Hani sanki banka sisteminde bir sorun var. Başına bela gelecekmiş gibi anlaşılıyor. Onu kesinlikle kastetmiyorum. Böyle bir sorun yok. Evet. Çok enteresan bir perspektif. Bunun üzerinde herhalde ileride ee, evet. epey daha konuşmak evet. durumunda kalacağımız. Yani o İD raporu benim bu aktardığımdan kesin. çok daha derin analizleri olan bir rapor. Yani e, çok yararlı ben de daha iyi hazmedince ileride bir Türkiye ekonomisi şey yapmak isterim değerlendirmesi. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete desiniz. Gazete değilse birlikte ve biraz önce de söylediğimiz gibi konuğumuz Şanar Tapan Uzun süredir insan hakları aktivizminin seçkin temsilcilerinden biri. Hoş geldin Şanar. Hoş bulduk genelde. Öncelikle istersen şeyle başlayalım bu iki yılda bir gerçekleştirilen bu düşünce özgürlüğü için İstanbul buluşması 8 Ekim ile 10 Ekim arasında olacak ve önemli konuklar da var ve geleceğe yönelik bir tartışma olacağı anlaşılıyor Onunla o konularda evet. bizi biraz aydınlatır mısın lütfen? Tamam yedincisi yapılacak bu sene. İlk 1997 yılında başlamıştı. Ama asbel kadar başlamıştı. Hani bir sivri itharsızlık yapıyorduk. Kendimizi ihbar ediyorduk evet. DGM'lere. Bunu destek olmak üzere gelen bir grup sadece Türkiye'ye kendini ihbar etmek için gelmesin. Madem bu kadar yazar çizer insan hakları savuncusu geliyor. Bunu böyle bir toplantılar dizisi yapalım diye başlamıştık. Bir daha da ikincisini yapacağımız tahmin etmiyorduk ama buraya kadar geldi. Şimdi bu sene için ve bu seneden sonrası için değişik bir şey olmasını da düşündük. Çünkü Dünyada e, bir sürü toplantı yapılıyor bu konuda. Periyodik olarak devam eden bir başka ikincisi bu şekilde yok. Şey, Birleşmiş Milletler'in insanları konuşuyor mu <gülüyor> saymazsak o resmi. E, ama yine de nerede toplansak hep reaksiyonlar oluyoruz. Yani bazı hak ihlalleri var. Yeni bir durum da olmuş. Bu duruma karşı ne yapalım diye oturup konuşup ortak kararlar üretmeye, birlikte hareket etmeye uğraşıyoruz. E, niye biz hep reaksiyonlar olalım ki? Bazı konularda da aksiyoner olanlar var. Olay olmadan önce harekete geçenler. E zaten e, düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde düşünceyi taşıdığına göre... ...öne geçmesi gereken de o olması evet. gerekir diye düşündük. Ana mantık şu. E, bir mucize olsa, bu gece yazsak, yarın sabah bir kalksak... Aa, ...dün var olan bütün sorunlar kalkmış ortadan. Kanunlar düzelmiş, uygulamalar düzelmiş. e ne olacak? Duracak mıyız? Duracak mı? Durmayacak tabii. <gülüyor> Bugün aklımıza gelen belki de yani tali diye düşündüğümüz bir konu en önemli konumuz olacak oraya doğru yöneleceğiz. hatta bunu biraz daha zaman içinde düşünürsek daha uzun vadeli düşünebilmeliyiz şimdi işte ileriye dönük görüşlerini alın gelin diye herkese davette bulunduk. Belki bugün için pek fazla bir şey ifade etmeyecek ama yarının dünyasına en önemli sorunumuz olabilecek ifade özgürlüğü ilişkin konuları insanlar kafalarındaki düşünceleri açsınlar. Şimdiden ortak görüşler oluşturmaya çalışalım. Basit bir örnek vereyim böyle bir toplantı. 25 sene falan önce yapılsaydı Amerika'yı tam bilemem ama Avrupa'da Almanya'da olsaydı yine de birisi kalkıp da şunu dediğinde hayretle karşılanırdı. Arkadaşlar ya bu internet var ya bunu ciddi alın. Yarın öbür günün ana haberleşme alanımız bu olacak. Öyle olunca da devletler bunu engellemek için yapmadıklarını bırakmayacaklar. Şimdiden tedbirini alalım filan derdi. Nasıl karşılanırdı bilemiyorum. Ama bugün bunu demek artık marifet değil. Biz de 15-20 sene sonra olabilecek bazı şeyleri şimdiden görebilmeliyiz. Madem ki konumuz düşünce... Ve onu ifade etmek. O halde düşünenlerin, yarın düşünebilenlerin bu görüşlerini birbirlerine açmaları ve ortak e, alanlar yaratmak için bu çalışmayı bu tarafa döndürmeye karar verdik. Böyle e, olacak. E, peki nasıl... Genel çizgisi ne? Şimdi bir eylemle başlıyor galiba aslında. -2. E, bu iki günlük bir e, aslında merkezi toplantı var. Bilgi Üniversitesi'nde yapılıyor. Evet. Zaten Bilgi Üniversitesi'nin İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi desteğiyle yapıyoruz. Profesör Turgut Arhanlı ile birlikte. E, bunun içinde çeşitli bölümler var. Tabii bugün anlatan bölümler de var. Ama asıl temelini teşkil eden adına kısaca Kovadis veya nereye taktığımız... Ee, ...bölümleri var bunun. bir e, Dört tane bölüm olacak bunun gibi. Her bölüm iki saatten oluşuyor. Ve ilk birinci saatte dört kişi çıkıp... ...on ile on beş dakika arasında... ...bu şekilde görüşlerini açıklayacaklar. Ama inmeyecekler yerlerinden sahnede kalacaklar. Ondan sonrası bir e, panelmiş gibi devam edecek... ...bir moderatör altında Onlar birbirlerine, seyirciler onlara... Ee, onur konuğumuz Chomsky herkese sorular yöneltebilecek ve tartışılacak. Bunun gibi dört tane parça oluşacak. Bu e, toplantının içinde yer alan bölümlerden biri. İki ayrı bölüm daha var. Bir tanesinde biz Türkiye'den bir resim vermek istiyoruz gelenlere. Ya, Türkiye'deki ifade özgürlüğü ihlallerine dair tanıklar çıkaracağız. Her tanık çıkmadan önce kısa bir videoyla onun ilgili olduğu olay neyse açıklanacak. Tanıkta gelip bizzat birinci tekil şahıs ağzından benim başıma şu geldi, şunu dedim, bu oldu gibisinden anlatacak. Çeşitli birbirinden farklı konulardan örnekler yan yana geldiği vakit hakikaten Türkiye'nin ifade özgürlüğünün bu yılki resmi ortaya çıkıyor. Geçen yıl bunu yaptık ve gördük. Pek hoş bir resim çıkmıyor hala evet. maalesef. Evet yani onur konu Profesör Chomsky, Chomsky dedin. E, o evet. da zaten o düşünce özgürlük da, tırnak içinde davalarında <gülüyor> kendini de ihbar edenlerden biri diye yayıncı olarak evet, değil evet, mi? Evet tabii <gülüyor> kendi e, kitaplarından biri hakkında dava açılmıştı Türkiye'deki yasal mevzuata göre eee yazara ulaşamadıkları vakit sırayla işte yayıncıya basa matbaadaki <gülüyor> varıcıya <Çevirme>. kadar herkes <gülüyor> sorumlu oluyor çevirmene evet. şu bu Chomsky duyunca bunu davet ettik kabul etti geldi ...bir gün önce geldi... ...ben sizin kanunlarınıza göre... ...birincileri sorumlu benim dedi... ...beni de dahil edin mahkemeye dedi... Dava ...mahkeme 15 dakika sürdü... ...beraatle bitti... ...hatırlıyorum savcı da imzasını istemişti... <gülüyor> <gülüyor> ...ciddi söylüyorum... ...burası Türkiye... arkadan yani böyle, evet. böyle bir ilginç ülke... ...belge üzerine imza mı yoksa kitap imzası Yok, mı... Yok kitap imza getirmiş çeviriyi... ...imzalatmış... <gülüyor> <gülüyor> ...yani Çok. hem asarım hem arkandan ağlarım... ...misali oluyor bu... <gülüyor> yani. Neyse Chomsky ile öyle bir dostumuz vardı. Tabi bu yeni bir şey dünyaya bunu duyururken dünyanın da tanıdığı ve saygı duyduğu bir insanın çağrısıyla olursa Etkisi daha fazla olur diye rica ettik. Kabul etti. Hem gelmeyi hem de bunun çağrıcısı olmayı. Onur konuğumuz kendisi. ikinci günü pazar günü saat 15'te de ayrı bir onun tamamen ona özgü bir konferans var. Ama toplantının bütününde var olacak ve her bölümlerde de katılacak. Evet oluşan dünya düzeninde demokrasi ve haklar başlığını taşıyacakmış genel eh, konferansı. Valla o da. çevirirken bana kalırsa dayatılan de, desek daha doğru olurdu ama neyse İngilizcem çevirmen kadar iyi şey değil diye sustum. <gülüyor> Evet, herhalde evet dayatılan da olabilir. <gülüyor> Onu kastettiğini kastediyorum. Sanıyorum, Kelime evet, çevirisi ben, böyle evet. çıktı ama. Evet. Peki bu bir de e, dava izlemeyle başlıyor. İlk bu iki evet. günlük toplantıdan önce. Bir Üç de gündür aslında evet. da. Üç gün. Evet. Birinci gün insanlar farklı saatlerde geliyorlar, kıtalar ötesinden geliyorlar. Hepsini birlikte her şeyi koyamadığımız için gevşek tutuyoruz. Erken gelenlere biraz İstanbul gösteririm. Yazık günah. Bu güzelim şehre getirip de bir salona tıkıp evet. insanları vır vır vır ondan sonra hadi buyurun güle güle olmaz. Bu arada da işte cuma günü tesadüf saat 15'te önemli bir duruşma var Kadıköy Adliyesi'nde. Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve Ahmet Çık'ın yazdıkları kitap nedeniyle yargıyı etkilemek, soruşturmayı etkilemekten dolayı açılan davası var. Gelmiş olan kişilere de o e, duruşmayı izlemeye e, götürmek üzere programı dahil ettik. Çoğumuz ki yetişemeyecek ona yalnız. Evet ama belki şeye yetişebilirler değil mi? E, bütün e, buraya katılanlar aynı gün yani son gün 10-10. Yani 10 Ekim evet. pazar günü de dünya çapında bir 350.org hareketinin başını çekti. Dünyadaki bütün şu anda baktım mesela siteye. Evet. 165... Ee, evet ülke olmuş ve binlerce eylem var. Onlardan bir tanesi de İstanbul'da gerçekleşecek. Belki bu heyet. Belki e, belkiden fazla. Çünkü biz kendilerine önerdik. Tabii ki bu programın ana şeyine dahil olmadığı için öneriyoruz. Ama hiçbirinin hayır diyeceğini kabul et e, tahmin etmiyorum. Çünkü zaten e, Chomsky gibi işte, işte Falk gibi bu ya, Hilal Elver gibi bu işin içi aktif olan insanlar var. Program saatimiz kendiliğinden denk düşüyordu. Düşmese bile birazcık ayarlama yapmayı düşünürdük. Saat 17'de bitiyor Bilgi Üniversitesi'nde e, İstanbul Buluşması'nın son seansı. E, onlar o Oradan çıkarıp dostları otellerine götürecektik. Otel de Taksim'de zaten önerdik dedik ki oraya gidelim isteyen gelir hiç kuşkusuz. Evet. Ama biz de katılalım buna orada da isteyen konuşabilecek. Yani şimdiden müjde diyebiliriz ki evet. kesin yanıt almadım ama sanıyorum hiç kimse bundan geri kalmak istemeyecek. Chomsky dahil olmak üzere Bu, sanırım evet, hepimiz orada olacak. Harika bir rastlantı oldu doğrusu evet böylece. Ha bir de sabah on on pazar sabahı tam başlangıç saatimizdi bizim. Evet. Başlangıç saatimizde bu konuyla ilişkin bir dakikalık bir filmi gösterip bütün dünyada bugün e, bu saatte elemler yapıldığında bizim de bu şekilde bir katkımız olduğunu ve akşam da buradan çıkışta işte saat on Taksim Gezi parkına gideceğimizde anons etmiş olacağız. Evet harika bu şimdi dolapdere kampusunda evet. e, çok da önemli Turgut Arhanlıdan. Onun Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nde ama Chomsky, Eugene Shulgin... Onun tam Şulgin, adı İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi imiş. Evet, onu da hemen düzeltelim. Affedemişler çok meraklı, evet. böyle şeyler <gülüyor> onun için ne merazım yanlış söyleyip de başımıza böyle açmayalım. Evet, e, ve Eugene Shulgin, işte PEN'den Uluslararası Sekreteri, PEN Uluslararası Yazarlar Derneği'nin... E, ...Andrew Gardner'ın, Kenneth Rose'un... Mesajda. Önemli de katılımları olacağı bekleniyor çok hayırlısı diyelim ve buradan da şeye geçelim aslında senin ikinci <gülüyor> projene başka şapka başka şapka şimdi bu da yurt dışındaki fonlardan para dilenmekten bıktım diye bir mesaj Hakikaten ulaştı bıktım. bize peki ne yapıyorsun <gülüyor> Ee, şimdi bir kere bu, bu gibi çalışmalara destek veren fonların da hakkını yemeyelim Evet veriyorlar fakat yapılar o kadar bürokratik ki suistimalleri önlemek için o kadar çok engel çıkartılmış ki parayı aldığınızı alacağınızı pişman oluyorsunuz. Özellikle Avrupa Birliği'nin fonları bunların en belalarından biri. Yani tamam veriyor ama aynen e, Faust'un Mefisto ile yaptığı şey gibi ruhunu satmış oluyorsun. Çünkü onların o bürokrasisinin içerisinde kağıtlarını ayarlamak, doğru tutmak, zamanında yerini geçtirmek işi mi yapacaksın bunu yapacaksın. İkisinden birini tercih zorunda kaldığımızda oluyor. Ve çoğu zaman aman parayı ya, birinden borçları iade ederiz, Allah kahretsin biz işi yapalım diyoruz. Burada radya da geldi. Bir çalışma büyüdükçe çok güzel alkışlanıyorsunuz falan ama daha çok hizmet gerekiyor, daha çok insan gerekiyor, eğitimli insan falan ve bu da en de sonunda para. Napolyon her zaman haklı. <gülüyor> evet. ee, en sonunda hakikaten bunalımlar geçirdim ve dedim ben başka bir yerden başka bir para bulmalıyım, bu, bu şekilde olmayacak. Özellikle şeyle ilgili mi? Bu Türkiye Küçük evet. Millet Meclisleri adlı. Şimdi küçük Millet Meclisleri'nin ne olduğunu bir parantez hatırlatmak Lütfen. gerekir mi? Evet. Peki bu şöyle bir şey. Şu anda 30 ilde var. 5 ilde başladı. 2 yılda 30'a çıktı. Bu sene 41 ilde olacağını umuyoruz. Sonra da inşallah 81. Her ilde o ilin sosyal yapısını temsil eden, onun aile fotoğrafı gibi düşünebileceğiniz 20-25 kişilik bir tartışma grubu oluşturuyor. O ilde mevcut dernekler, sendikalar, odalar, meslek örgütleri, baro yani sivil toplumu biraz daha geniş algılıyoruz. Tam sivil ve yarı sivil olmak üzere. Ve hatta örgütlü olmasa bile bir sosyal kesim varsa onun bir kanaat önderi birey de olarak katılabiliyor. Bu 20-25 kişilik tartışma grubu ayın belli bir gününde ki ayın ilk hafta sonu oluyor hep bu her yerde gün değişiyor cumartesi pazar veya cuma toplanıyor. Evet. Avi de bunlardan bir kısmına katıldı <gülüyor> evet. ve burada konuştuk da zaten. Evet, sağ ol abi. Görelimiz zaten her efendim. cumartesi ilk cumartesi pardon ilk pazar İstanbul'da e, tartışıyorlar aralarında. iki konu seçiyorlar. Konuyu da kendileri seçiyorlar. Bir tanesi Türkiye'nin genelinde konuşulan genel konulardan biri. Bir tane de o ili ilgilendiren bir özel konu konuşuyorlar. Önce Sevil Toplum konuşuyor. Fakat sadece kendi kalmıyor çünkü bu toplantılara o ilim milletvekilleriyle belediye başkanı veya başkanlarını da çağırıyorlar. Genel konu konuştuktan sonra sivil toplum tarafından dönülüp milletvekillerine ne diyorsunuz diye görüşleri soruluyor. Yerel konuda ise en son sorulan kişi belediye başkanı oluyor. En son sezonda değil seyircilerden de soru sormaya en sonunda bir miktar bir zaman ayrılabiliyor filan. Bunların ne işe yarıyor konuşuluyor da karar alınıyor mu? Kesinlikle alınmıyor. Çünkü karar aldığınız anda parçalarsınız bunu. Bu bir diyalog olanağıdır. Herkesin birbirini dinleyiciyi duyacağı anlamaya çalışacağı bir yer. Sadece tutanaklar tutuluyor ve bir hafta sonra bunlar web sitesinde yan yana giriyorlar. Yani şu anda girseniz geçmiş bütün aylarda, bütün illerde yapılan toplantıların tutanaklarını yan yana görebilirsiniz. Bununla da kalmıyor... Bu e, o ayki tutanaklardan ortak payda olarak ne gözüküyor ortada? Bunu taşıyan bir rapor hazırlanıyor ve o ay bitmeden önce bir çarşamba günü Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinde katılımıyla bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanıyor. Böyle bir rutin. Bu sistem tam düzenli olarak geçen yılın Kasım ayından bu yana hiç aksamasız bu şekilde gidiyor. Gidiyor ve gelişerek gidiyor. Gelişerek anladım. gidiyor. Kim? Geliştikçe ki bela çıkıyor başınıza. Şimdi doğal olarak bunun için hiçbir yerine hiçbir para alma aramaya gerek yok. Çünkü özerk bir yapı mali olarak da özerk olmalı. Somut olarak filanca ilin küçük millet meclisinin masrafı neyse hatta bürosu açılması ve orada daimi çalışan bir insanın en azından bir insanın bulunması da dahil olmak üzere o şehir tarafından karşılanır. Türkiye işte açlıkla boğuşan bir Afrika ülkesi değil ki bu imkansız diyelim. Bu güç orada var. Ama bu gücü Harekete geçirebilmek için önce inandırmak gerekiyordu. İşte para bu arada lazımdı. Dışarıdan bulabildiğim kadarıyla buldum. Önümüzdeki sene yani e, hemen işte bu şeyden itibaren başlayarak yavaş yavaş şehirlerdeki bu yapıların mali olarak da özerk haline gelmesini. Yani o şehirdeki işte odalar, sendikalar, belediye, şu bu belli oranlarda kendi aralarında anlaşıp bu finansmanı sağlamalarını... Ve tam bağımsız olarak bu şekilde devam etmesini düşünüyoruz. Tabii bir tek kaynağı bağlı olmamalı. Yoksa belediye rahatlıkla o ben veriyorum tamam, parayı der ama ondan bir müddet sonra görürsünüz ki o belediyenin sözcüsü durumla getirilmeye uğraşılır. O bir avantaj var. Karar alınmayacağı için böyle bir şans yok. yok o anlamda. Evet ama yine de eski alışkanlıklar hayatın her şeyinde devam ettirmeye evet, uğraşılıyor. Biz de çok iyi biliyoruz tabii radyoyu. <gülüyor> <gülüyor> o radyonun 15 yıllık serüveni içinde ta, <gülüyor> ne kadar gelmiştir bütün bunlar başınıza fazlasıyla. E i̇şte şimdi ikisinin arasında bir ara dönem var. Bu ara dönemde belli bir para lazım ve bu nasıl bulunacak? Projelerden gelen paralar yetmiyor. Bırakın e, şeyini daha da fazlası gerekiyor. İşte o vakit kara kara düşündüm. Ne olacak bu ya? Büyüdükçe başıma bela oluyor. Günde 8, 10, 15, 20, 25 saate kadar alıyor zamanımı. E, aklıma şey geldi birden. Yani, ressamların yaptığı bir şey vardır hani. Tablolarını e, hediye ederler bir amaç için. Bir hayır kurumu açık artırmayla satılır. O para o işe kullanılır. Evet. ...benim satacak hanım apartmanım ...çoktan satmıştım da vermiştim buraya... ...aa besteler var... ...e ne olacak ama onlar hepsi plak oldu... ...şu oldu bu oldu... ...aklıma şöyle bir fikir geldi... Ee, ...eski eşim... ...ebediği arkadaşım... Medike'ye açtım... ...bir de eski ortam Atilla Özdemiroğlu'na... ...onlar da katıldılar... ...Medike ile birlikte Atilla'nın stüdyosuna girdik... ...o müzikleri aslında uygun olarak da o hazırladı... ...elimizde playback de yok çünkü... Ve iki tane benim hiç dokunulmadığım şarkım vardı. Reklamlara filan kullandırtmadım onları. Biri arkadaş, biri de İstanbul'da olmak. Evet. Bu iki şarkıyı Melike ile iki sesli olarak okuduk. Böyle bir band dünya yok henüz. Ee, ve olmayacak. Olmayacaktı, olmayacaktı değil mi? Tabii. Evet. Tam olarak internete de koymayacağız. E, ki kopya edilip çoğaltılmasın diye. Bunları kişiye özgü DVD'lerin içine çekeceğiz 100 tane çoğaltacağız her birinden yani arkadaşın böyle bir verssiiyonda 100 tane olacak dünya yüzünde hı hı. ve isteyenlere buna tanesini 2000 araradan satacağız diye ben e, almak isteyenlere şimdiden güvence veriyorum ki bunun müzikal bir değeri falan yoktur çünkü benim bet sesim işin içinde. Ee, ancak bunun bir hatıra değeri olabilir. Yani ben ölmeden önce tekrar meşhur müzisyen falan olursa ama o kit bu şeylerin değeri verdiklerinden çok daha fazla eder. <gülüyor> Etmezse de onların riskidir. Evet. E, bunların karşılığında satın alanlara fatura da vereceğim dolayısıyla vergisini de ödemiş olacağım rahat rahat apartmanımı satmışta parasını kullanıyor gibi bunların parasını rahatça. Kullanabileceğim. Ee, bu da işte o ara geçiş döneminde bu parayı sağlayacak diye umuyoruz. Bunu da bir web sitesinde takip etmek mümkün. Hangi Veya, web sitesi? Web sitesinin adı. Şöyle işte üç tane piyasa kafiliyle başlıyor ya. Bunlar www adım tüm olarak sanar yurda tapan aralıksız filan nokta net. Buraya girip izlerlerse hem esantyonu da izleyebilirler, nasıl olduğunu da izleyebilirler ve banka hesap numarası da orada paralarını yatırdıklarında bir hafta içerisinde şöyle bir dvd eline geçecek bunu, tabii televizyon diye gösteremiyoruz kapağında fotoğrafımız var altında da bir beyaz boşluk var bomboş oraya Oray. hmm. kimin adına yani kim alıyorsa ya da kime hediye etmek istiyorsa onu da bize bildiriyor onun ismine ıslak imzayla imzalıyoruz Melike ile ikimiz DVD'nin başına da aynen böyle karşılıklı şu anda seninle konuştuğumuz gibi ufak bir anons yapıyoruz. O insana özgü. Yani evinde eşine dostuna dinletirken ilk önce o anonsla başlayacak. O ona ait bir şey. Ee, bizzat şarkı aynı herkeste ama anonslar herkese e, e, özel. Evet, evet, şey. Eşe Atiyonu da getirdim yanında. İsterseniz 30 e, saniyelik bir tadımlık dinletelim. E, tabii dinletelim. Ee, Dinleyebilir miyiz? Bir düşer önce büyük... Yavaş yavaş Bir bakarsın volkan olmuş Yanlışsın arkadaş Ah şimdi İstanbul'da olmak vardı Anasını satayım Küfür küfür bir vapurun yan tarafında. Şu anda İstanbul'da olmak vardı, anasını satayım. Yeni camiler, basır atmak kuşlara. Evet, Melike Demira ve Şanar Yurdatapan'dan çok benzersiz hem arkadaş hem de İstanbul'da olmak. Yani birisi 36, ikincisi de 26 yıl önce bestelenmiş iki şarkının evet. bir eşantiyonunu dinledik amaç. Kon yaratmak. Küçük millet meclisleri. Küçük Türkiye küçük millet meclislerine. Valla orijinal bir şey. Kendine de biraz haksızlık ediyorsun gibi geldi bana sesin <gülüyor> konusunda. Teşekkür ederim de hepsini <gülüyor> dinlememeye tavsiye ederim. <gülüyor> evet yani bu çok uzun soluklu bir mücadele ve Türkiye'de bir açıdan da İlk bunlar şarkıların yapıldığından sonra arada işte düşünce özgürlük davalarında birlikte de hasbel <gülüyor> kadar oldum yıllardan geçerek buralara kadar gelmek gene de epey bir mesafe alınmış olduğu duygusunu getiriyor bana ne dersin? Tabii alınıyor içinde yaşarken fark etmiyoruz çünkü hemen bugünden yana değişsin istiyoruz. Evet. Bazı şeyler bir iki yıl bir iki yıl bir iki ondan sonra birdenbire değişiyor. O birikimin parçası olduğunu insan hissederse o sonucu görse de görmese de bundan mutlu oluyor. Zaten belli bir ömrümüz var. Öyle de geçecek böyle de geçecek. Tercih meselesi. Evet aynen öyle. <gülüyor> Şanay Ürdatapen çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Yakında zaten tekrar çeşitli platformlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Biz de açık gazteyi bu şekilde kapatıyoruz. Kapatırken başladığımız gibi Ray Charles'ın da 80 yaşı, yani 80. yaş günü bugün. Onun bitirmek için herhalde çok çalınmış olsa bile en önemli parçalarından biri olan What Did I Say ile bitirmek uygun olabilir diyoruz. Onu çalıyoruz. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. günaydın. Çıkkasıydı.